kg g 6 G4 Evet. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Ee, Neredeyiz oğlum? Nereye götürdün beni? <gülüyor> <gülüyor> Neresi burası? Burası gigx.com. Hayır. <gülüyor> Evet. Evet. Bir önceki... şey ekstra. Evet. Her şey ekstra mı? Her şey ekstra. Geçlik dedik. İki, iki saat de mi ekstra. yapacağız? <gülüyor> bir saat, iki saat çıkıyor. Yapabiliriz. Oo her şey ekstra. Her şeyden ekstra. Ekstra mozzarella. Of pizza mı yesek? Pizza başarılı. yok oğlum ben pizza <gülüyor> yemiyorum. Allah pizza yaptırdı demez. Sabahtan bir pizza. Tamam ben pizza söyleyeyim sen yeme bak. <gülüyor> <gülüyor> ekstra işkence. Evet, ekstra işkence. <gülüyor> Artık ekstradayız. Ee... Transfer olduk. Transfer olduk. <gülüyor> ekstra transfer olduk. <gülüyor> Seneye bugün daha çok para kazanacaksın dediler. Evet. Para kazanırsak eğer size vermeyiz ama <gülüyor> koklatırız en azından dediler. Biz de, kandı, kandık, Biz de kandık. Boş vaatlere <gülüyor> kandık. Her zamanki gibi. O yüzden boş konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Yani böylece e, bütün podcastlerimiz ile yaptığımız podcast, işte e, Saygın'la yaptığımız podcast vesaire her şeyi Geekstra'ya taşımış olduk. Eski bölümleri dinlemek isteyenler artık Geekstra.com'a girerek e, podcast, dinleyebilirler. Evet, podcastlerimizi dinleyebilirler. E, sitemiz aslında yapım aşamasında. E, dolayısıyla geçici bir e, site ile devam ediyoruz. Şu anda yama ile. Evet. <gülüyor> yama alamadık böyle internet sitesi. Yeni site çok güzel olacak. Çok farklı olacak. Hadiler. Kim bilmiyor? <gülüyor> çok güzel olacak. Ha, öyle mi diyorsun? Evet. Bekliyorum ben de. Merak ediyorum yani. Güzel olacak. Güzel. Yani e, çok güzel bir site olacak. Yani ne kadar zamanda tamamlanır onu bilemiyorum şu anda. Ama biraz zamanı var. O yüzden arayı doldurmak için geçici bir site yaptık. Evet. Öyle devam edeceğiz. Artık Bakanlık yeni... Bakanlık'tan onayı gelene kadar <gülüyor> <gülüyor> onayı da Yani e, bunu dinleyen arkadaşlar bizi Twitter'dan Geekstrate olarak bulabilirler. Geekstra, Geekstra birisi ya. almış çünkü. Hadi be. Evet. Geekstra. Hayalısın. eskiden biri varmış yani birisinde. O yüzden Geekstra'yı alamadık. Biz Türkiye e, şubesi olarak. Evet. Geekstra.com slash Geekstra.tr şey Twitter.com slash alabilir misiniz? alabilmişsiniz mi? Geekstra.com. Facebook'ta da facebook.com slash Evet. Geekstra. Evet. Ee, böyle devam ediyoruz şimdilik. Yeni sitemize gelip bakın. Eski siteden çok farklı değil aslında ama. Yine benzer ee, haberler. Yani yapım aşamasında olan site. Hakikaten farklı ve güzel bir site olacak. Farklı özellikleri olacak. Daha böyle sizlerden feedback alabileceğimiz özellikler ekliyoruz şu anda. Hadi bakalım. Güzel olacak yani. Ben de merakla bekliyorum. Sen de merakla bekle. Evet, anca bekler. Anca bekle. Şimdi ne konuşacağız bugün? Bugün e, balkon keyfini nedir? devam ettiriyoruz aslında ama üşüdük o yüzden. Ama balkon keyfi değil tam olarak. Evet, balkon... Balkona nazır. Balkona nazır. <gülüyor> battaniye altında. Battaniye altında böyle e, keyif yapıyoruz bu sefer de. Evet. Elimizde kalmış. Aynen. Valla oh. ne konuşalım? Düşünüm taşındık. Bayağıdır da yapamıyoruz. Kaç hafta oldu biz bu gün yapmayalım? 3 hafta, hafta mı oldu? Ö ölme. Dur, dur ölme. Daha yeni yapıyorduk. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika daha dur. <gülüyor> Kaç hafta oldu hakikaten? Bayağı oldu. 3 hafta, hafta, hafta, hafta, hafta falan oldu. 4 hafta falan oldu. <gülüyor> en son işte şey yayınladık. Ee, <gülüyor> i̇lk yani? ve tek, e tek e incelememizi yayınladık. yayınladık. Daha sonra da bir bölüm daha aslında yayınladık. balkon keyfinde. Evet. Öyle kaldı. Evet. İncelemeyi aslında devam edebiliriz. Ee devam edebiliriz Devam edebiliriz. Çünkü hani yeni filmler çıktı. Ee, Evil Dead çıktı özellikle. Evil yeni. Dead çıktı. Yani Star Trek çıktı. Star Trek çıktı. Sonra işte World War Z çıkacak. World War Z'yi bekliyoruz. Ee, Man, Man of Steel'i Steel bekliyoruz. Çıkacak. Bu arada e, sen söyle. Pacific Rim'i siz mi çıkıyorsunuz? Pacific Rim'i. Ne zaman çıkacak? Daha var ama ona. Bilmiyorum. İnternete düşmüş. Hiç Ekim'deyiz. İnterneti saymıyorum. İnternet, ha, internete, i̇nternete düştüğüne yok. göre birileri bir yerlerden almış. Güzel bir Abi, kopyasını birileri çekmiş Birileri bir yerlerden diye. almış olabilir. Yani şeyde falan var işte. Neyde? Mesela Demente falan var çoğu yerde Amerika'da. Hmm. DVD'den önce falan çıkıyor onlar On Mente. Aa, evet olabilir. Yani neyse sonuç olarak bizde Ekim başı falan herhalde. Tamam emin değilim. Yani okay. Çünkü 23 bir dakika biz zaten Ekim'deyiz lan. O zaman Ekim sonu. Menos evet. Men falan aynı mı çıkıyor? Tamam emin değilim ama Menos stil çıkacak. 23'ü gibi çıkacak. 23 o oh, yeah. e, Zaten bayramda bir şey çıkamıyor. Bayramdan önce çıkan çıkıyor yani. Bayramdan sonra çıkan çıkıyor. Şeklinde gidecek. Menos Osteel'i de izlesek. çok güzel bir koleksiyon versiyonu getiriyorlar. Hmm. Böyle şey o Superman'in işte amblemi hmm. şeklinde böyle bir kutusu var. tin, şey, tin kutu. Steel, steel, he, ha. Tin kutu. Yani onu böyle duruyor böyle stand gibi duruyor. Yani i̇şte bir içinde CD'si mi CD'si vır zırır. Bir de böyle kitapçı falan çıkıyor. Figür mügür? Figür yok. Ama böyle yani işte koleksiyon böyle koyacaksın kenara. Şöyle standı var duracak. Kutunun dışında bir bok yok mu? Yani içinden şey çıkıyor işte. Ekstra o ne o, e, de Kitap çıkar ya kitap çıkıyor. Artbook. Ha, Artbook tarzı bir şey çıkıyor. Bir şeyler daha çıkıyor galiba ama tam emin değilim. He. Neyse öyle bir şey yapmışlar işte. Bilmiyorum. Anladım. Ya, ama, tili, men of Steel'i beğenen çok beğendi. Beğenmeyen hiç beğenmedi. Hmm. İşte yok bu kadar e, Metropolis'i yerli bir eden Superman mı oldu? Ya tamam filmler. tamam söylenme şimdi. Tamam bırak o işi Man of seveceğiz Biliyoruz bir daha işte. Çıkınca seyrederiz. Pacific Rim de öyle. Çıkınca seyrederiz. Pacific Rim'in dışında mi? güzel bir şey figürlü versiyonu çıkıyor. Pacific Rim'i aslında e, <gülüyor> ikisini onayladılar biliyorsun. Ya ikisini onayladılar. Yani, Neyse çok ben böyle beklemiyorum. Allah Allah ikisi gelsin diye. Zamanı gelince gelir, zamanı gelince seyrederiz. Ben bekliyorum çünkü şey ikinci filmde işte e, Kayju-Yager e, karış hibridi robotlar olacak. Ne olacaksa Deltora çekiyorsa sorun yok. Yani bilmiyorum ben e... bu Deltora demişken şey gördün mü Deltora'nın? Simpsons gayri yapmış. Gixra.com'da var koyduk işte. Koyduk mu? Koyduk. Oo, ne koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Çok <iyi olmuş> o, <gülüyor> <an>. <gülüyor> o o bayağı eğlenceli olmuş. O şu şey, orada sadece korku filmleri şey teması olduğu için Her Pacific boy Rim yoktu vardı. ama Hellboy vardı. Pacific Rim vardı. Yok Pacific Rim yoktu be. Vardı galiba. Orada bir bir şey geçti ama o Pacific Rim'den değil galiba. Olabilir. Bir robot Başka vardı bir sanki. Robot değil şey gördüm. Bir iskelet gördüm. Dinozor iseti gibi ama. O başka bir şey sanırım. Hı. Neyse yani çok şey film işte vardı şey olarak. Evet. Fena değildi güzeldi. Önce de güzeldi. Aynen. Hani <gülüyor> yani yani için. Kanka ben de Simpsons izlemeyeyim de. Kaç oyun oyun yok kaç sezon oldu Simpsons bilmiyorum ya. Kendimi bildiğim bileli var Simpsons. South Park 17 sezonmuş onu gördüm en son. Yani, sezon kendimi bildim bileli Simpsons var. Ha, i̇şte yani o yani. süredir olmuş olabilir. Ha, Simpsons vallahi sevmiyorum artık. Neyse ama o fena değildi. Böyle işte yılbaşı buluşuları bir şeyler yaparlar öyle. Ha, onların işte Halloween, Halloween sezonları güzel. Halloween. Special. Yep. Şimdi de Halloween Special demişken. Ne, ne gelecek? Nereye geleceksin Halloween Special? Halloween Special demişken. Hello. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Halloween Special demişken işte yeni Amerika'da e, dizi sezonu başladı. Evet. evet. E, daha Sonunda. bütün diziler çıkmış değil fakat e, büyük bir ölçüde çıkılar. Evet. Hatta aslında bizim şeylere bir bakmamız gerekiyor. Olma şey? falan çıkmış olması lazım. Olması suyumun daha çıkmamış. Ben bakıyorum sürekli. Eylül 4 falan da o. Çünkü e, e, Ekim 4 falan da. Bilmiyorum görmedim hiç yani baktım ama oktobur mu oktoburdur ya. yani benim hatırladığım bu hafta çıkması gerek. belki de çıkıyor pazar mı? ne zaman ki yayın bilmiyorum neyse bakarız onu yani hepsi aynı anda çıkması işte yavaş yavaş çıkıyor önden bir böyle iki, iki tane çok büyük sevdiğimiz e, dizi bitti Dexter bitir Breaking Bad bidi. He, ben benim için daha bitmedi <gülüyor> senin için bir şey olabilir. ondan sonra beklediğimiz işte büyük final sezonları başladı Hawaii Meteor Madr olsun ha sezon filmi değil mi şey evet son, son sezon evet son sezonlar Ondan sonra başka e, zannedersem mentalistin de son sezonu olacak. Öyle mi? Emin al, değilim al. ama galiba öyle. İlginç. E, sallıyor bakalım. da olabilirim. E, arkadaşlar Biraz şu ana kadar anla anlamadıysanız zaten bizim söylediğimiz hiçbir şeye güvenmeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bazen bazen işte e, aklımıza geldikçe ya da götümüze geldikçe <gülüyor> sallıyoruz. Bu arada güneş batıyor. Hayır. İşte tombiler çıkacak oğlum. Ne zombisi çıkacak? Götümüz donacak oğlum zaten. Güneş gidince herkes donuyor. Alsın bir şey olmaz Kombiyi aktırdılar bana. <gülüyor> Sıçeceğim böyle işin içine. Valla ben süzecek bataneye ne yaptım? He sen tabi. Yancı. Kombiye bile yancı. <gülüyor> şey e, sonuç olarak evet yaz sezonundaki dizilerin atlattık. Evet. Şimdi kış sezonu dizilerimiz başladı. Evet sonbahar sezonu başladı. Ee, yeni diziler. Sonbahar mı? yok oğlum kış geldi kış direkt. Sonbahar atladık görmedin mi? Valla biz atlamış olabiliriz de sezona fall season diyorlar ben işte. Ben anlamadım. Fall, fall Fall season. Fall season. <gülüyor> Böyle espriler yapar. Zaten 5 tane dinleyenimiz var. <gülüyor> Onları da Onları da öldürme. Zaten onlardan biri annen. <gülüyor> <gülüyor> Anneni saymazsan dört. <gülüyor> e, neyse. Çok beklediğimiz yeni diziler arasında tabii ki e, bahsetmemiz gereken Agents of S.H.I.E.L.D. var. Agents of S.H.I.E.L.D. başladı. Blacklist var. Blacklist başladı. Crazy Ones Crazy var. Ones. İşte abuk subuk benim ben çok başladı. beğenmediğim ya da işte. E, daha Evet. Daha böyle hani beni tam olarak e, şey yaptı. E, pençesini alamamış. Evet pençesini alamamış bir sürü e, saçma salak sitcom var. Evet çok sitcom Seth, var ya. Seth i̇nanılmaz sitcom Green, var yani. E, Dads var. İşte, Moms var. Dads var. Mom var. M Mom Dads var. Moms mı ne baksana? Mom galiba. Dads var. Ondan sonra işte We Are Men var. O fena değil. We Are Men The Millers başladı. The Millers var. Ondan sonra Sean Saved the World var. Goldbergs'de Goldberg's bir şey başlamış. Goldbergs'da var. İşte e, New York 99. Brooklyn 99. Ha, Brooklyn 99 var. E, hani 99 yeni 99 bir sitcom var. falan filan. Hani çok abarttılar onu. Bence gayet de cıvık. Bilmiyorum abi ben böyle dizi. çok sitcom takip kip zaten. Yani çünkü... Abi bize iki tane sitcom şu, şu geçen 3 sene yetti. Tamam mı? Ha, yani. yani bir Big Bang teori bir de yani, şey, Havai Hava Mature yetti bize zaten. Aynı. Bu kadar sitcom'a niye yatırım yaptılar ben anlamadım. Çünkü bunlar bitecek abi yani. Bitecek Evet. Onların bittiği noktada hani vakumu Yenisi dolduracak bak. bir alternatiflerin olması lazım Bilmiyorum, ki ben... bizim izlemediğimiz <gülüyor> zaten bir sürü de sitcom Çok devam ediyor. Çok zaten sitcom deniz mi? Yani sitcom benim için e, şey ya, hakikaten yani böyle zaten televizyonda denk gelsen, bir denk gelsem bir bölümüne seyredebildiğim bir şey olduğu için yani çok devamlı e, şey yapman gerekmiyor çoğu sitcom'da. O yüzden böyle çok da oturup sitcom böyle Aa, ne olacak acaba diye seyretme değil mi için? Takip etmiyorum. Ya Hava Yem da biliyorum ama takip etmiyorum yani. Ya yani, Hava Metro Tırmadır'ı takip ediyoruz. Anneyi de gördük sonunda zaten. Öyle mi kimmiş? Oğlum geçen sezon sonunda gördük ya. Ne bileyim ben seyretmiyorum ama Hawaii Yem Ya böyle aslında seydemem yani vaktim olmuyor. Hı -hı. Denk gelmiyorum şöyle. Tam böyle aslında Ted'e uygun bir kız bulmuşlar. Hani e, sezon geçen sezon finalinde çok laf ettiler. Böyle kız mı oldu falan filan ha. ama bence yani gayet anne, iyi anne oturmuş. Anne belliydi orada ama olmadı. Robin'di ee, abi anne. Yok ya. Robin'in anne olmayacağı başından beri belliydi. Yazık ki Çocukları Ant Robin diye anlatıyor işte. <gülüyor> Peki. Neyse. Neyse. Şimdi yeni diziler arasında hani dediğim gibi böyle bizi beni o diye bir nerd gazıma sokan bir dizi olmadı şu kadar. Yok öyle bir Buna, de, evet. buna Agents of Shield de dahil maalesef. Agents of S.H.I.E.L.D.'ı ben çok keyifli izliyorum. Agents of S.H.I.E.L.D.'ı ben birazcık daha şey derli değerli olacağını düşünüyordum ama birazcık toparlanması uzun sürecek gibi. Yani sezon ortasına çok kadar. Değil. Bilmiyorum çünkü Marvel ve hani özellikle Disney Marvel'ın ilk dizisi olduğu için bana çok şey gelmiyor. Bana sıkıntılı gelmiyor. Bana direkt şey gibi geliyor. Hani tamam Joss Whedon yazmış yönetmiş şey Gölmü falan filan da. Hani Disney çocuk dizisi kafası var orada biraz. Bence sen paranoya yaşıyorsun. Yani ben paranoya. O senin paranoyan. Disney mafetti bunu falan bir Hayır bir demiyorum. Hayır ama Oğlum adamın entry level entry level bir e, dizi olarak kurguluyor. E tamam level dizi olsun. Ne olacak işte, ki? Hayır. Önemli olan o değil yani. Önemli olan e, şeydeki e, yani nasıl diyeyim e, filmlerdeki o şeyin bulamadım bir kelimeyi atmosfer doku. Atmosfer de değil yani o tat var. Ya dizide. ben işte onu bulamadım. Ama Avengers'da yani böyle komik yani Hani o espiritüel o ee, yani o Josh Josh'un o şey havası işte ne derler kendine e, nazır bir e, tamam anlatımı. Kendine nazır bir böyle esprisi bir, bir karakter gelişimi falan onlar var aslında dizide yani. Ya işte şu e, dizi zayıf bir dizi bana kalırsa Yani Josun herhangi bir dizi. Yani... Ya klasik süper kahraman dizisi lan bir bok yok. Hayır işte klasik süper Karmanlar dizisi değil. Sonun orada. Yani Josun diğer dizilerine baktığın zaman şey e, sen söyle Dollhouse olsun, Buffy olsun, Angel evet. olsun Firefly olsun. Yani ekrana girdiği zaman olayı domine edecek karakterler var orada. Tamam mı? Burada da var. Yani burada hoş bir tane var ama Hayır, olsun. Burada yok. Niye canım? Şey gayet iyi işte. Agent Coulson var. Agent zaten. Coulson var. Agent Coulson da şu ana kadar ki bütün Marvel evreninde şey hani komik relief olarak gördüğümüz bir karakter. Evet, tamam mı? O yüzden işte. yani dizi boş bir dizi. Çünkü her şeye Agent Coulson'un omusuna yüklemişler gibi duruyor. Çünkü evet. ajanlar tırt. Hepsi çocuk, çoluk çocuk. Ama işte bir ajanlar tane... gelişecek yani. İşte, ha, ben de onu, yavaş yavaş karakter gelişme Ben de gelişme onu diyorum işte. Toparlanması... Ama bir şey diyeceğim sana. Bu dediğin şey yani aslında bütün e hani Phantom Firefly'da yoktu belki ama bence Buffy'de olan de olan bir şeydi. Hayır, Buffy'de... Yani Buffy'yi ilk bölümü açtığın zaman ona sonra gayet böyle tırp tır karakterler falan yani. Sonradan böyle ondan sonra setçen e, gelişir bir şey. Olaylar oldukça e, karakterler değişmeye başlar. Hayır. Buffy de böyle gerizekalı bir teenage tırp bir karakterdi yani bir bok yaptı yoktu. İlla ya, illaki yani arka hikayesi dolduktan sonra daha çok o, seviyorsun. O İngiliz şeyi de öyleydi. Yani böyle çok e, Buffy'nin çok ya yani bana kalırsa ben büyük bir Buffy hayranıyım. Çünkü o yüzden çok da şeyim. Eee yani anladın mı? Anladım. Yani çok objektif olmayabilirim bu konuda ama Buffy'yi ilk izlediğin zaman bir kere hani yaşımız gereği "Aa güzel kız." olayımız vardı. Ondan yani, sonra iki... ya yani, şey ilk kaç neydi? Ortaokul muydu ona? O lisedeydi. Lisede değil mi? Biz de izlemeye başladığımızda ya lisedeydik ya ortaokuldaydık neyse işte. Ha, güzel kız vardı. Vampir dövüyordu falan filan. Ha, yani yani bir, işte. E, orada bizi doğrudan bize dokunan bir unsur vardı anladın mı? Ergen unsuru vardı. Peki bir şey diyeceğim belki sen yaşlandın. İşte ben yaşlandım. Ona bir şey demiyorum. <gülüyor> yani o o ben yaşlandığın o için sevmiyor olabilirsin ya. Yani. İşte ben de onu diyorum. E, ben de onu diyorum. Hani çok entry level bir dizi. Hani ben Shield'ı biliyorum. işte bütün Avengers'ı biliyorum. Hani çizgi romanlarını takip ediyorum. Benim onun e, o evrenle ilgili belki e, gerinden fazla eee background diye bir şey var. Ve ama yani... Şey gibi Agnes yani... Shield Avengers havasında abi. Avengers'tan çok uzak bir dizi değil yani. Tamam işte Avengers de çünkü çocuk filmi aslında. Hayır ama orada o karakterlerin... Tek tek o karakterlerin bir şeyi var. Ee, bir karizması var, doygunluğu e, tamam var. Ama. yani var onu doğru o şey setmişsin. Setmişsin yani i̇şte onu, onu biliyorsun ama biliyorsun. Aynen. Hulk'u biliyorsun, her boku biliyorsun. Adamların kısitliğin senedir... Ne çizgi film setmişsin, ne bir şeyin setmişsin. Her şeyin setmişsin yani heriften? İşte ben de onu Zaten biliyorsun ama... Burada işte adam aynı evrende, aynı dünyada... Olması olmuş olan bir şeyler üzerine... E, den Doğan bir şey çalışması yapıyor yani, ve bak, şu anda bak, onun etkileri düşün. üzerine düşünsen. Şu şunu düşün. Şimdi Buffy düşün. Ondan sonra Firefly düşün. Şimdi oradaki yapı tam bir ekip yapısı. Tamam mı? Evet. İşte e, Buffy e, dövüşen işte hani ak olaya tamam. aksiyon evet, katan bir tane düşünen adam var. Bir tane düşünen adam ondan var. Sonra... Caz var. Ondan sonra işte ne bileyim bir ta iki tane de komik karakter var. Will ve evet. Zander. Tamam. tamam mı? Tamam. Evet. Firefly'da da öyle. Tamam mı? Hani karizmatik evet, bir tane lider, action, karakteri var. lider karakteri var. Tamam. Ondan sonra sağlam jazz gibi hani bu budur bu, bu değildir diye, diyebilen bir tane şey var. Evet. Ee, adını unuttum ya kızın. Bizim zence. Zence'yi zence, tamamladım. Sağ Sağlık oldu işte. İki tane komik karakter var. Bir tane mekanist olan kız bir tane de şey pilot olan tamam. oğlan var. tamam mı? Ve bunların hepsini bağlayan böyle bir toparlayıcı jazz karakteri gibi bir tane de evet. zence şey var. E, peder var değil mi? Evet. Yani bu ansambul olayını çok iyi yapıyor aslında Joss evet. Ama buradaki ansambul ansambul değil. Anladın mı? Ama yani burada da düşündüğün zaman aslında benzer prototip benzer karakterler var benzer yani işte olsun Kolsun hem Alonso şey e, lider karakteri hem de aynı zamanda şeyi oynuyor e, nasıl diyeyim e, yani Bak, şimdi işte aynı o, yapı var aslında aynı yapı şeydeki aslında aynı yapı var aslında aynı yapı var aslında aynı yapı var aslında aynı zamanda. var işte. Ondaki yapı var aslında şey, e, evet, evet. var Artı aynı şey var aslında aynı işte, yapı var aslında aynı yapı var aslında var aslında aynı yapı var aslında var aslında var aslında aynı Dupont. Dupont-Dupont <gülüyor> karakterler aslında evet onlar. Ve gayet güzel götürüyor bazı şeyleri. Ve şey gibiler birazcık böyle ne bu işte start yeni Star Trek'lerdeki Simon Pegg'in oynadığı karakter ya Hı -hı. Hafif o, o karakter de var. Ee, ona benzer başlı yerlerde de oynamış karakterler. Onlara şu, benziyor. Şu, şu işte benim de demek istediğim şu. Aslında teorik olarak o yapı var. Bir tane Orada. sert eleman var. Sert eleman var, var. işte. Hani. E, aksiyon unsurunu katılacak ha. iki eleman var. Ne bileyim e, komedi unsurunu katılacak eleman var. var. Ama şu Haker ana kadar şu ana kadarki yani tamam karakterler olgunlaşacak falan filan da hiçbiri yani aksiyon unsuru zaten çok şey değil. Ee, e, nasıl desem? Aksiyon. Aksiyon aksiyon değil. Şu, şimdiye kadar. Değil İkibar ama yine gibi. de iyi yani. prodüksiyon kalitesi. Herkes komedyen abi. Herkes komik relief. İki tane de şey suratsız eleman var. O tamam. May karakteri var. Bir de o Agent bilmem ne o, evet. deniyor bir tane eleman. Ha. Hani bunlardan şu anda bir olgunluk beklemek de e, hani... değil tabi canım. Gelişiyor çünkü. Ya. Adamlar ilk i̇şte ikinci ben... yani şeyle bile İkinci bölümde ikinci bizim ikinci şeyimiz beraber muhabbet dönüyor yani. Yani hep hep şey tek i̇kinci taraftan gidiyorlar. Hep komedi unsuru üzerinden gidiyorlar ve bu yüzden işte diyorum hani çok şey starter level bir dizi olarak. öyle? Belki de ama, ama zaten amaç bu, oydu abi yani. yani belki amaç oydu. Bu arada dizi baya iyi gidiyormuş. Ha, laki. Şey iyiymiş yani. Belki oydu. <gülüyor> Insider amaç... bilgi. <gülüyor> Disney tarafından şey yaptığımız için baya iyi gidiyormuş yani. Yani bir onların yaş demografiline bakmak lazım. Hani ben artık. Avengers da aynı değil. işte. işte. Ya ben yani ben zannetmiyorum. 18 yani. Yok bence e, onlar ilkokuldan liseye kadar her yeri vurmaya çalışıyorlar. Onu. İşte tam en üst 18 diyorum yani. 18, hani, 12, belki 12, 18 olabilir. Belki ticari anlamda şunu demiş olabilirler. Hani Marvel okuyan adam hani ister 30 olsun ister 40 olsun ister 50 olsun Hı -hı. nasıl olsa sike sike izleyecek onu. Aynen. O yüzden biz e, o, hani. O izleyecek. Marvel okuyan adam izleyecek. Ee, Avengers sevmiş, ha. Avengers beğenmiş, Avengers'ın sonrasını merak eden adam izleyecek. Çünkü Avengers'ın sonrasını Ve geçiyor. Ve yeni kullanıcılar önce elde edeceğimiz için entry, şey e, hani evet, oradan giriş... da filme yönlendirebilecek bir şekilde evet. böylece Avengers 2'ye insanlar hani seyretmemiş olan adama bile olağan bu neden bahsediyor bunlar deyip Avengers'ı sevdire yani hani Battle of Los Angeles ne ki lan Battle of uh, Battle of New York pardon hmm. Battle of New York ne ki falan diyecek mesela takmasa Avengers izleyecek olağan Avengers nasıl geldi diyecek eskisini diyecek falan öyle bir adam kitese oluşmuş olacak yani yani herkesin işte izlemesi yüzden... çok eğlenceli bir dizi sonuçta otur çünkü evet. espriler güzel ama hani şey de şimdi sen öyle diyorsun da çok komik işte komik oluyor Vindemna falan diyorsun ama kalitesiz de değil yani aslında kalitesiz bu iş. demiyorum zaten. Yani onu da söylemek lazım hani kalitesiz bir iş yok tamam böyle bir şey belki çok komik belki senin beklediğin e, adam düzeyde sitcom şeklinde evet bunu. yani hani öyle bir şey yok. Tamam Buffy'nin ama... yapısı da böyle ama Buffy'de en azından şey var yani arka plan draması var işte karakter gelişimini görüyorsun e, bilmiyorum belki ben 18 yaşında olsam ki aslında oradaki ajan olan tiplerde komplikasyonu ama dizinin yani Dizeli o zaten filan da değil hani e... evet ama komplikasyonu yeterli diz yani. Daha komplike. Ne yapacaksın ki? Komplikasyon değil abi. Yani... ...bence dengeli bir başlangıç yapmaları... ...daha iyi olurdu. Belki de adam... ...birazcık daha oturmuş <gülüyor> karakterlerle... ...belki de dediler ki, arkadaş... ...bak bu işi buna göre yapıyor. Biz bu kitleye göre, göre... ...yapıyoruz. Ondan sonra sen abartma... ...bu işe göre. Buna göre yaz. Demiş olabilirler yani. Çünkü biliyorsun herifin de yani... ...dizileri sıçıp sıçıp duruyordu... şey Margot'a geç Anası tayin olmadan önce. Anasını en son ne? Dollhouse mu yapmıştı? Yani Dollhouse mesela. Dollhouse da buna... ...benzer bir dizi. Aslına bakarsan anlarsın. Ama daha, daha işte komplikeydi. Biraz daha böyle dramatik o da. Ama sıçtı kaldı. Kimse izlemedi yani. Hani bundan önce belki yaptıklarından biraz ders alaraktan şey demiş olabilirler. Yani sen daha mainstream bir dizi yap. Böyle alengeli dizi yapma demişlerdi. Ya olabilir. Adamın en mainstream dizisi Buffy'di. Ondan sonra dizinin hiçbir mainstream olmadı. Hepsi böyle özel kitleye gide yani. Şimdi Agent of Shield yapıyorsun. Bir de bir ton para. Yani bayağı para harcıyorlar o dizi. Evet. dizi. Çünkü bayağı prodüksiyon var yani. Hani film kalitesinde mekanlar falan var. Hani öyle bir dizi çekeceğim. Ee, gidip de özel sadece çizgi roman okuyan adama yapma bu diziyi demişlerdir. E illa ki demişlerdir. O yüzden ne bileyim hani e, ticari anlamda belki e, çok büyük başarı elde edecekler. E, bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Benim gibi düşünen de mutlaka büyük bir vardır. kitle e, çizgi romanı hayranı vardır. Vardır Ki Kafka eskisi de birazcık benim gibi düşünüyor. Hani onun yerine de konuşabilirim demiyorum ama o da çok diziyi hani o süper dizi diye izlemiyor. Sadece Marvel dizisi olduğu için izliyor. Keza ben de öyleyim. Hani ben bir e, hani tabiri caizse şey olarak e, fan olarak hmm. hani sadece televizyonda o Marvel logosunu görmek bile beni mutlu ettiği için Ben Agent Coulson'u sev. Ben Agent Coulson, sev <gülüyor> ben Agent Agent Coulson, Coulson için seviyorum. Agent Coulson ben de çok seviyorum. Ama Agent Coulson şey gibi hani diziden önce hep belli nok nokta dışı çıkan karakter. Evet tamam, tamam işte. espri patlatıp gider. Evet. Patlatıp gider. Tamam evet. mı? Sadece kolsun üstünde bunu döndüremezsin işte o yüzden. Anladın mı? Çünkü yani ben çok seviyorum kolsunu kolsun öldüğü zaman çok üzmüştüm. Bir, ya, bir damla yaş ya, gözlerim. Neyse. Ya, yani şöyle özetliyim sana. Adamın x ilk, ilk bölümdeki hani <gülüyor> Welcome to Level 7 deneyi yer var ya. Yani her şeyi cıvıtıyor gibi. Evet yani. ama i̇şte, tamam. işte. Olayın bir ciddiyeti yok. Adamın en ciddi hali bile sana komik geliyor. Tamam mı? Ya en komik gelmesine yani çok böyle yani etkisi o çok eğlenceli yani bence. Kontrastı yaratabilecek bir dinamik yok henüz. Tamam. İşte ama... o, o o rahatsız ediyor beni. Yani Hıh. Tamam. Hiç kontrast, 15 yaşında, 10 yaşında o kontrast yaşında... çok yoktu herifin olduğu hiçbir zaman yerde de. Yani hani benim hoşuma gidiyor yani, yani, e, şey. Abi herifin o zevkle yaptığı... yani. Hani yaptığı espri olsun, bilmem ne olsun, bir de böyle güzel anlara denk getiriyor ya. Yani. De, an, anlara denk getirip güzel yapıyor. Yani evet tam çok böyle şey değil belki ama e, klasik bir dizi değil ama e, olsun şey yani herifin oradan karanlıktan çıkıp da işte Welcome to the Show deyip ondan sonra dayanamadım koridor karanlıkta falan <gülüyor> demisi benim çok hoşuma gidiyor mesela çünkü ee, farklı bir detay yani ama böyle, hani kendini de dağ geçebilen bir dizi olması bir hoşuma gidiyor çünkü kendi kendine dağ geçiyor ve karakterleri ee, zayıf yönleriyle dağ geçiyor o ama karşı, bir yandan bizlerine... da sana şunu demeye çalışıyor biz hayvan gibiyiz. Shieldiz tamam ekibimizden dik ama Shield'te değiller yani bir alt koluyla şimdi yani azarı yedi zaten sonunda <gülüyor> ha yani sen Türk bir bölümsün <gülüyor> Yani bir ekipsin. Ama sana verilmiş bir görev var. Sana e, verilmiş gibi güven var. Sana hayvan gibi e, uçağı vermişsin. Ekipmanı vermişsin. Tamam mı? Evet. Ama başındaki adam da, altındaki adamlar da hani ne yaptıklarını bilmiyormuş gibi la takılıyorlar bir anda. Evet. Hani işin ciddiyetini birisinin taşıması lazım. Anladın mı? Yani evet. bir Giles'in olması lazım orada. Onu dengeleyebilecek. Buffy'i dengeleyebilecek. Yani o karakter bir ihtimalle işte şu May karakteri ama o karakterin de açılımını göremedik. Yani May karakteri de öyle değil yani. Biraz daha işi ciddiye alan karakter hani o var çünkü arada. ne bileyim ara sıra bir Maria Hill'in arayıp bunu altına sıçması lazım. Yani ikinci bölümün sonunda o şey geldi. Samuel abi. Ne adamın olan bilgisi şey Ama zaten o da çok ya onun da çok komik olması dedi. Mesela Cliffson'da play. Cliff evet ya. Cemal Jackson olması ve Snake'in da play denen kim ne oynuyor. Hani böyle gidip de bar da güzelmiş yani. Bilmiyorum benim bir şey hoşuma gidiyor işte. Esprisi filmi Dizinin hoşuma gidiyor. Bar güzelmiş bu barda fena değilmiş. Hani böyle komik yani anladın mı OSP'ler? Işte, o... tam şey gag reel gibi oluyor ama... Evet. E, bilmiyorum hoşuma gidiyor. Bu şeyleri izlediğimiz e, şeyler gibi oluyor. Ama işte... E, one shotlar var ya... Dizi bir noktada tamam mı? Hani hep yapsın demiyorum ama hani... Ya elbet ciddiye bağlayacaktır çünkü... bir, bir ya da iki dakika tamam mı? Hani bu adamlar El, ne yapıyor? Elbet ciddiye gidecektir. Çünkü şöyle bir şey var. İşte Agent Coulson'un ne olduğunu nasıl diye döndüm bilmiyorsun. İşte böyle abuk sok şeyde... Belki de şimdi şu anda parçalar birleşiyor... İşte bir parça buluyorlar. Buradan parça buluyorlar. Hani biraz belki böyle Fringe gibi olacak sonunda. Hani daha ciddi bir şeye bağlayacak. işte biri olacak, Biri kalacak. Abuk sık şey olacak belki ama. Bence son ilk iki bölümü böyle giriş seviyesine tutup. Daha sonra yavaş yavaş şey yapacak. Zaten yani bilmiyorum, kaç bölüm? 20 ben, bölüm falan olacak mı? Bilmiyorum. Ama ben hani bir büyük bir e, spectacle. Spek, yani büyük bir şeyle başlayıp. Gümle başlayıp. Sonra devam etseler de daha iyi olur. Ama bütün. Ya şimdi o düşünürsen. Öyle yap başlayan diziye de ben sinir olurum. Tamam mesela ilk bölümü böyle çok iyi yapıyor. Böyle fantas. Vay aman asını diyorsun ne bölümü yaptılar falan. Sonra şeye dönüyor. Klasik böyle. Aa, sonra dizi mantar Niye? Uzatıyorlar böyle. Hani ilk bölümü yapıyor. Böyle sonra çekmeye başlıyor. Çekiyor çekiyor. Uzatıyor uzatıyor uzatıyor. Araya böyle abuksuk şeyler koyuyor falan. sin oluyorsun böyle. Ulan ilk bölümü ne güzeldi. Niye öyle devam etmiyorsun? Mesela ben Blacklist'i ondan korktum böyle. İlk bölüm güzel başladı. İkinci bölüm de aynı. Dedim herhalde dedim. Yani ilk bölümü böyle işte patlatıp ikinci bölüm böyle işte adamın anası şeyini izleyeceğiz. Uzatmasını yok işte onun hikayesi uzayacak. Bu arada ben uzayacak. bir yazı okudum. Ben bir e şey, şu anda Blacklist'in hani Amerika'da artık şey var ya hani, Tivo'lar var bilmem ne evet, evet. var işte Hulu Plus bilmem ne falan filan. Ee, artık o yüzden hani live izleyenler live artı bilmem ne diye bir klasifikasyon yapıyorlar. Yani yeni bölüm çıkana kadar beklemeden ilk bölümü izleyen. O bölümü izleyen Tamam mı? Yani, çünkü herkes live yayınlandığı sırada izleyemiyor her şeyi. Evet, Birileri evet, kaydediyor evet. ondan sonra izliyor. Yani live artı 3, live artı 5 gibi e, Allah Allah. şeyleri var tamam mı? Ve bu Live Artı 3 mü? Live Artı 5 klasmanında e, en çok izlenen dizi Blacklist olmuş. Yani şıldı mı yıldı geçmiş. Yani bayağı e, reytingleri yüksekmiş diyorlar. Yani o da kaliteli bir dizi çünkü. Yani ve... iyi bir dizi. Ha Çok klişe bir diziydi. Ben birazcık daha e, farklı bir şey bekliyordum. Klişe ama yine de e, yani hani tamam klişe sahip olduğu klişenin farkında olup da e, aslında böyle onların üzerine sadece abanmayan bir dizi. Yani bir, bir şekilde kendi yolunu çizmeye çalışan bir dizi. Bak mesela bu adamın yaptığı tamam mı? Blacklist'in yaptığı işte eee Agency of yaptıklarının tam tersi tamam mı? Evet. Güm diye bir başlattılar tamam mı? Dünyada en çok aranan adamlardan bir tanesi geliyor. O diye ben evet. şeyim diyor. Ondan sonra ona bir şey e, Hannibal Lecter muamelesi yapıyorlar. <gülüyor> evet. O güzeldi. Ondan sonra da yani, tamam benim beklediğim kadar da çok öyle entrikalı işte e, hani Daha derin espionaj giremediler ama, yani, ama ya, yaşa, yaşa, yaşa giriyor aslında. Birazcık yine klişeleri klişeleri oynadılar ama ikinci bölümde de farklı bir şey gösterdiler bize. Ekibi evet. kurdu. Tamam mı? Bodyguardları geldi. Evet. üç kişi. Şimdi üçüncü bölümde belki birazcık da onlara değinecek. Yani evet. e, sadece o günlük görevlerle kalmayacak. Yani o arka plandaki hikaye arkını oluşturmaya çok çabuk başladığı için. Evet. Tamam mı? Hani üçüncü bölümde tanımadığımız bilmediğimiz yine Siko bir tane e, herifi yakalamaya gidecekler. Tamam mı? Yine evet. orada yine artist, artistliği ne yapacak e, James Pader? Kız yine derlenecek. Sen niye bana söylemiyorsun ya da niye benimle konuşuyorsun triplerine girecek. Ha, yani. İşte kocam kimdi, neydi falan filan. Ne falan. oldu, ne Bunların dışında ama hani beklediğin klasik olarak devam edecek olan bu e, hikaye kalabalığı diyelim. Dışında yine arkada bu adam var gerçekten ne? işte e, bu zenci herifi nereden tanıyor? Hmm. işte Çinli herifi nered, kızı nereden Sırtını tanıyor? Şey Ondan sonra işte kızla ilişkisi alakası ne? Kısmının oluştuğunu yani görüyorsun. oluşmayı bırak kafanda sorusu oluşuyor. Evet yani soruyu birazdan merak soruyu ediyorsun. oluşturuyor evet. zaten. Zaten ama onun ötesinde o soruya cevabı işte ufak ufak vermeye hazırlandığını... Dikkat, dikkatini evet. üstüne tutuyor yani. Sen evet. dikkat ediyorsun. hemen belki bir şey çıkar diye. Bir şey görürsün yani, diye. Dizi bunu sana veriyor. Yani diyor ki sen kafanda sorular var biliyorum ve ben bu soruların işte detayına inmek için bak sana altyapı yani. kurmaya başladım diyor. Evet. Shield'a yok bu işte soru şey de, Aslında Shield şimdi ne geldi biliyor musun? Shield aslında şeye benziyor. Ee, bir tane çizgi film vardı ya Young diye Aslında ona benziyor. Yani Shield ya, işte o yüzden çocuk evet. kafası diyorum. Yani, yani o, daha... orada da Young Avengers'ta da yani böyle tamam gidin siz, siz bu krizli görev, görevi çalıp kendileri gidip yapmaya çalışıyorlar falan diyor. sonra Iron Man geliyor hmm. Ne yapıyorsunuz siz falan yani. <gülüyor> Yapmayın hmm falan yapıyordu. Böyle kızıyordu sonra gidiyordu falan. Sonra bundan yine saçma sakçalar şey yapmaya devam ediyor onun, onun gibi şey aslında Young Avengers gibi. Yani işte. Ee... ajanları işte oğlum. Yani. Expandum. Expandum. <gülüyor> yok yok bence güzel olacak. Yani <gülüyor> ileride ileride. olacak. Ee... En büyük Hiç... ihtimalle anasını sonra arada böyle eğlenecek dizi olarak izlerim yani. Yani bir Disney Channel dizisine dönmesin de yok, Disney Channel dizisine dön, dön önce dönmeyecek Hanna kadar Montana, kaliteli. olmasın da. <gülüyor> o kız şey, e, hacker kızı çok tatlı ama. Hacker kızı ben yani tatlı tamam da yani sevmiyorum ben o kızı. Allah Allah'ım niye? Ha? Niye? Ha çünkü... niye sevmiyorsun o kızı? Hayır yani karakteri sevmiyorum. Ya, karakteri sevmiyorum. Niye? Ha? Çok tırp bir karakter çünkü. Daha bir şeyini görmedik ki karakteri. Tırp diyorsun ama Allah Yani şu ana kadar gösterdikleri üzerinden tırpıyorum. Tamam işte böyle kendi çapında bir karakter yani. Ya bırak şimdi konuşturma beni. <gülüyor> koskocaman shield olmuşsun. Ha. Tamam mı? Bak şey e, sen söyle e, Avengers Sun filminde bütün e, şey Stark'ı görmeye gidiyor ya evet. Elinde evet. bilgisayarlar. Evet. İşte seni göreve çağırıyoruz muhabbeti. Orada işte Jarvis'in bütün defanslarını override edip değil mi? Evet. Ofisine kadar çıkıyor herif tek başına. Evet. Böyle bir shield. Heli carrier'ı var tamam mı? Hav havaya Ama işte. adam öldü lan. Havaya bilmem kaç bin, bin tonluk araç kaldırıp altına deflection shield. Bisto da, sen seni anlamadığın şey şu. Bunu yapıp ölüp, ölüp geri bir kere ölümle yüzleştikten sonra insan değişiyor. Hayata bakış açısı değişiyor. Ben <gülüyor> konusundan bahsetmiyorum zaten. Tamam mı? Oğlum helikopter yapmışsın. Tamam, tamam. da helikopter düştü. <gülüyor> yani Demirci'de, Erif ana son o kadar demirciye işte. lazım. Demeciemesine rağmen düşmeyen bir helikopter yapma Öyle, teknolojisine sahipsin. Tamam mı? Phase 2 silahlarını yapmışsın tasarak. E tamam işte, bu üzerinde çalışıyorsun aparatları. ha. Çalışıyorsun. Ama Siko gerizekalı kızın teki tamam mı? Senin şi, bütün shield şeylerini hack edip giriyor. Ha. Onun bir tane Enkod ettiği dosyayı sen crack edemiyorsun. Edemiyorsun. Ha, edemiyorsun. Kızı Kız getiririz. Çok başarılı. Ha, ama kızı anında bulup kaçırabiliyorsun. Öyle, Öyle saçma sapan şeylerle. Yani <gülüyor> böyle şeylerle gelmeyin bana. Sinirleniyorum bak. Ya oğlum. Bak çok... kedi kedi çıktı o tarafa. Çok getirdim. düşünüyorsunuz ya. Çok düşünüyorsunuz. Yani o kadar düşünmeyeceksin. Baba, gel buraya. Yani ne bileyim. Kedi olduğunu. Öyle. Ee, bu arada yeni diziler Şimdi arasında... Tamam. O zaman ben tek başıma konuşuyorum. Ee, yeni diziler arasında benim herhalde en sevdiğim dizi, yeni dizi e, şey... The Crazy Ones dizisi. 2 bölüm çıktı. Ha, çok mu iyi prodüksiyon, çok mu iyi şey değil ama... Robin Williams faktörü tek başına yetiyor ya o dizide. Crazy Man's çok güzel evet. Çünkü yani, Robin Williamslar orada. Evet. Diye. Yani tek başına yetiyor. Abi herif dizi başladığı andan itibaren bitene kadar 22 dakika 15 bin tane ayrı karakter oynuyor herif. Tek başına yani. Süper değil mi? Vallahi ee, işte orada da ez, şey ezik kalmış ama e, şey mi? Tam. Evet. Seramisha gelir bayağı ezik kalmış ama ay, gerek G yok. Yetişemiyor çünkü. Seram o kadar çok oynuyor. Seramisha geldiğinde gerek yok o dizide. Robbie Williams tek başına yetiyor. Seramisha de şey yetiyor. Nostaljisi yetiyor. Onun böyle durması yetiyor. <gülüyor> yok ya ben Crazy Mantis yani o bu şey işinden bir türlü kurtulamıyorlar ya. Ne Reklam şirketi dizisinin mantığından kurtulamıyorlar. Çünkü hani en deli şeyler adı reklam şirketi. Hadi reklam şirketi dizisi yapalım. Oğlum kaç tane reklam şirketi dizisi gördün ki sen? İşte Mad Men bile reklam şirketi dizisi. Tamam da yani, ee, başka? Başka ne bileyim? Şey neydi? Avukatlık da oldu. Bir avukatlık, bir reklam şirketi. Elime ekled neydi? Avukatlık. Avukat. İşte bir avukatlık, bir reklam şirketi. <gülüyor> Oğlum öyle değil. Bir avukatlık, bir dizisi. Ya, doktorluk dizisi. Ya ne doktor dizisi ya? Doktor dizisi bir tane var, Grey's Anatomy. Olur öyle ha, değil. Avus saymam doktor dizisini. Her, her şey doktor dizisi. Ben anlamam. Crazy Ones iyi. Yani hakikaten Robin Williams hakkında vere vere Hatta işte dizileri bittikten sonra kredilerde Gagreel veriyorlar ya. Ha o çok güzel oluyor. O harika ya. Bıdı bıdı bıdı konuşuyor. Aynen. Robin Williams'ın ama diziye düşmüş olmasa... <gülüyor> Yani diziye düşmüş değil yani bence. Hani başka Komediye dizide... dönmüş olması beni evet. gerçekten e, mutlu de. etti. Ha tamam ciddi rollerleri de Ama şey de çok başarılı ya. Robin yanındaki o herif de çok Hangisi? Onu Zerk Sürekli olan? dibindeki ha. var ya her şeyi beraber ha. yapıyorlar falan. O ha. da çok başarılı. Zerk şunu yap bakalım falan. Hemen gidiyor yapıyor öyle. O herif de bayağı yani. İyi. İki bölüm falan iyiydi. Ben seviyorum yani. Evet. Yani hani mesela işte onu takip ederim şey olarak sitcom babında. Onu, onu takip edebilirim mesela. Çünkü o böyle yine takip edilmesi edilmeye değer dizi. Ya zaten değil bir yani. de şey yapılma. Evet, yani doğru. diyalog üzerine gitme konusunda herhalde televizyonda evet. e, bunu işi en iyi yapanlardan bir tanesi David E. Kelly. O yüzden zaten Wonder da sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, tane, i̇ki saat fık konuşan e, Wonder Woman olmaz. Kadın anlatıyor ne yapsın? <gülüyor> Hayatı zor. Yani Ellie Macbill gibi Wonder, Macbill Woman... Gibi Wonder Woman. Olursa zaten döversin, <gülüyor> döversin. Dövemezsin de ya. O, o seni <gülüyor> döver. Lafla döveceksin. Neyse, Crazy Ones iyi bence. Crazy Ones. Ee, devamını izleyeceğiz. Devamını inşallah. izleyeceğiz. Başka ne var? Yeni başlayan Sleepy Hollow var. Sleepy Hollow şimdi yani Burada benim beğenim... Maksadını beğenme... aşmayalım diyorsun. Evet. Maksadı aşıp Sleepy Hollow'u yerden yere vurmayalım. Evet vurmayalım. Ya Sleepy Hollow işte yani bir dizi. <gülüyor> evet. Bence yani bu böyle. kadar. Dizi e, hani... Biraz efekt harcamışlar. Bir de e, böyle bir yazar grubu, klasik yazar grubu var orada. E, niye var? Mı? Bu yani, C.C. Abrams'ınkiler dediğimiz. Şimdi şey alayım. Hani bununla ilgili hani tonlarca dizi film çekildi yani. tamam mı? Hani... Burada ilk bölümü de Len Weissman yönetmiştir. Len Weissman? şey Underworldları yöneten. Şeyin kocası. Ha o. O Diz zaman edip, ee... Yakında onu da görürüz dizide. Yani o, o ilk bölümü yönetmiş hatta ben şaşırdım böyle. Nasıl <gülüyor> yani falan? <gülüyor> yani şey. şimdi şöyle hani bu konuyla ilgili bir sürü dizi izledik şimdi şu ana kadar değil mi? Buffy'den tut işte Supernatural, Grimm bilmem evet. ne falan. En falan. çok Grimm'e benziyor zaten bu. En çok Grimm'e benziyor ama yani ben şunu çok sevmiyorum. Hani Sleep Hollow dediğin zaman tamam mı? Çok kesin ve net onunla ilişkilendirdiğim bir şey var değil mi? At Şey kafasız aklı süvari var. Daha doğrusu Tim Burton'ın filmi var direkt. Yani hayır. Yani o Sleepy Hollow dediğin o kafasız aklı süvarinin hikayesidir değil mi? Öyle değil ama yani. Şimdi gibi, bununla benim... başlayıp tamam mı? Bu, bunu sadece bir konsept olarak kullanıp bütün supernatural occulta alemini şey e, nasıl içine tıkabiliriz? Ha, değil mi? Evet. Bunu sevmiyorum. Elemanı getirelim. İki, kaç yıl önce, yüz yıl önceden anası bütün bu abi çözüm. daha bir dakika bir gol bir abi. Yani o kellesiz herifi gördü. He, tamam. Ondan sonra ikinci bölümde hemen cadı. Ne he. Karısı cadıymış. Karısı cadı. Ama ilk bölümde vardı karısı cadı. İşte. Karısı cadıymış. İşte Şimdi cadı geldi. E, evet. Peder cadıymış. Peder cadıymış. peder cadıymış. Yani o ya. O, o... Hangi peder? Ölen peder. Ölen peder. O kavanın evet, elemanlarından Doğru. bir tanesi. Şimdi birden o klasik Sleepy Hollow hikayesinden bu sito... cadı ve Supernatural hikayesini görüyor. Kim Kimin? Hangi kanal dizisi var Hiçbir film yok. Keşke CW dizisi olsaydı ya. Bey crossover over yapar. Dino Winchester geliyor. Ne oluyor burada? <gülüyor> ha, şimdi ona abuk o kadar çok abuksu bu şey tıkmaya çalışacaklar evet, ki. İşte Four Horsemen var bir kere. Ama onu kapatacak. Evet yani. Şimdi Four Horsemen çıkmasın diye. Bak Four Horsemen'i bağla tamam mı? Şimdi bunun üzerine. Neresi over Four Horsemen'den biriymiş. Evet. Ondan sonra işte bütün e, İncil muhabbeti girecek tamam mı Tabii, onun olayız. içerisine? Allah nemro. E şey de girecek. Ondan sonra Illuminati i̇şte falan da girecek şimdi. Aynen. Yıldız üçgen gösterip duruyor sürekli. Illuminati girecek, ondan sonra belki canları sıkılır klasik monsterları ha. atalım, şey. şeyi e, bile sokuyor falan gösterecekler. İşte Washington'ı bile soklar işin içine. Hani şey Hakikaten, gibi ha. Abrams gibi hmm. e, anlı. Vampire hmm. Hunter var ya işte. Ha. Abraham Lincoln gibi. Evet. Bu Washington da şeymiş. Mesela Washington da Ocaltı danasal şey düşmanıymış. Evet. Ya. Yani her şeyi böyle tıkmaya çalışacaklar. bence e, hmm. çok hoş olmayacak. Ne yazık ki öyle. İşte yani. şey zaten beni kendimden beni benden aldı. Yani. O şey başsız süvarinin şey, otomatik tüfekleri böyle alıp böyle evet bir ya. Rambo, Rambo tribüne girdi. Çok o. güldüm orada yani. Dedim ne oluyor lan? <gülüyor> o sahne beni benden hani aldı. Hani balta kullanıyordu aldık da bir anda böyle alınca eline şeye döndü. Bilgisayar oyununa döndü olay. Aynen. Bu lan falan <gülüyor> diyelim. Yani oraya bir tane Deadpool kafası yerleştir tam <gülüyor> konuşmaya başlasın bir de değil mi? <gülüyor> ne oluyor lan desin. Ne oluyor Evet o kısım biraz can sıkıcıydı. Yani biraz işte ucuz bir Diziniz ki hani Grimm'e Grimm o kadar oturup iki sezon Grimm sevmişken insan Slipahal oldu seeder mi bilmiyorum yani. Yani bilmiyorum ben. Hani de. Grimm'e devam edersin daha iyi Slipahalı seyredeceğin mesela. Çünkü Grimm en azından oturup her şeyi kafanda. Evet. Ve hani Grimm'in daha hani Grimm'in kendi kapağı daha kolay hikaye. yani Grimm, evet. Kendi kapalı hikaye evet. yapısı var tamam balonun hani... yok. Eğer Slipahalı dışarı bile çıkmadı. 200 sene kapalı kalmışsın insan bir gezer. Oğlum gezmeyi bırak oğlum. ışığı yakıldığında zaman korkarsın bir, bir gün evden çıkamazsın tamam mı yani? İşte ona ona ayrı <gülüyor> keşfeti. Adam, onları... adam ne kadar çabuk adapte oluyor yani değil mi? Olsa Arabaya az... biniyor hiç. En azından onları yapmışlar. Aha. Yani en azından onun yeni bir, bir şey yapmış yani. Hani onu da yapmayabilir Direkt saldırabilirler. Ama o herif neler görmüş lan? onlara da diyor, akıla eriyor demek hemen. Olabilir mi? Hmm. Falan. Değil mi? Zaten ben 200 yıl yatmışım, uyumuşum, yani. dirilmişim yani. Bundan daha şey ilginç ne gelebilir ki başına? Yani. Çünkü adamın, adam kendisi önce inanmıyoruz biz ama o da her bopu inanıyor. Evet. Senden daha çok gelmiş görmüş geçir. Benden daha çok gelmiş görmüş geçirmemiş de olabilir yani. O 30 yaşında falan öldü çünkü. <gülüyor> tamam işte 30 senesinde daha çok şey yaşamış. <gülüyor> Neyse sonuç olarak daha yani, ben biraz daha değil. Karanlık bir dizi bekliyordum. Özledim sana. Yani. Ve hiçbir karanlık hiçbir karanlı olmayan. Evet. Direkt kendiyle dalga geçen bir dizi halinde başladı. Evet. Hatta kendiyle dalga geçemiyor. Kendisini ciddiye almaya çalıştığı için komik bir dizi Evet, olmayı. zaten oluyor. Neyse. Alan, onun dışında ne var dizi onun dışında yeni dizi işte Dads var hani setken var istedim. diye izledik birazcık daha ben toparlanıyor anladım. gibi 3. bölümden sonra ama hani onu da Hawaii Matter gibi hani takip ederek izler miyim bilmiyorum Şeyi izledin mi? Neyi izledin mi? Hastagiz. Hastagiz'i izledim ilk bölüm. Ben Hastagiz gibi dizileri sevdim. Ben Hastagiz gibi dizi görmedim. <gülüyor> ne ha biçim dizi lan o? Hustages gibi dizilerden kastım şu. Yani iki saatte anlatabileceğim bir hikaye. Tamam mı? Evet. Ve film o. Evet. Bir film olarak ya da bir, bir sezonluk mini serisi olarak anlatabileceğim bir hikayeyi tamam mı? Full sezon bir dizi olarak kurgulayıp çek çek çek bitmesin. Hayır bir de Prison ne? Break abi. Ya Prison Break hadi ilk sezon bir sezonluk diziydi o. Güzeldi evet. o bir sezon. Bir sezonda bitsin. Sonra çok Bak, şey ha, sen söyle. Abartılar. Işte, ben bir sürü hissettim. Hani, Angels hatırladım. in America kafası. Tamam ha, mı? Abi, hani, tamam, bu herif düşünmüş böyle tamam mı? Hani hayatını bunu adadıktan sonra abisini kurtarsın ya da kurtaramasın. O olayı bitirdikten sonra. Bitir. Bit, evet bitir. Ondan sonra bunlar. Kaçsın. Hadi kaçtı, kaçsın. Zaten amaçları oydu. Kaçsın. Hük hükümeti aşağı indir. Ha ondan sonra onun içine babası girsin. Ha. Tamam komplo teorisi olsun. Baban yüzünden sen buradasın olsun. Saçmasınlar işte. Ondan sonra gitsin abi, de. ne kadar basit. Yani ondan sonra ben bıraktım zaten ben de, ben de. ben bir sezon seyrettim sonra bıraktı. Bu ne lan dedim? Böyle şey mi olur? Ondan sonra galiba bir de şey, e, Meksika hapishanesine evet, gidiyorlar. Bir de oradan oradan, evet, oradan kaçtı. Bir de aynı adamlar aynı hapishaneye düşmüşler. Girizdeki aldı. Yani böyle dizi olmaz. İşte oldu. <gülüyor> böyle dizi olmaz, tamam mı? <gülüyor> Posticiz ama de, ama bu de böyle Daha tamam buksuk bir dizi. çünkü amacın ne belli değil mi? Senin amacın Amerika'da e, Birleşik Devletler Cumhurbaşkanını öldürmek ve bunu yapmak için sen bir doktor ailesini rehin alıyorsun evet. ve o ameliyat sırasında o şey yanlışlıkla gidecek işte, ha, yanlışlıkla ölüyor gibi yaptıracak o doktoru evet. değil mi? Yani sen bunu daha ne kadar uzatabilirsin? Veya yani, yani bu kadar 24 gibi abi her doktor... her saatini mi anlatacaksın ha, değil mi? Yani mesela veya 24 gibi dizi yaparsın hani o olabilir belki çünkü orada kurgu girer devreye olsan. 24'ün dedi ona bakarsın. Daha ilk, bölümden, daha ilk bölümden, daha ilk bölümden dizi uzattılar. Evet. Tamam. Bir şey zantik lan acaba tek parça falan mı dizeler? Yani bir de daha ilerim bölüm... uzundu baya. Ha ilk bölümden dediler ki ameliyatı erteledik. Tamam o. Hay yani işte zaten ayıp bir de bu arada o kadın senin oldun ben öyle tipsiz bir karı da yok yani. Ha, bir de böyle te... şey kameraya bakıyor. Hmm, ben ben ki? senin planın geride kalan. Ne planı alt ediyorsun? Herif aileni yakalamış. Ondan sonra içeride tutuyor iki tane kurşun sıkacak kafaları. Bitcek kim kimin ne sittiği belli değil. Ne yapacaksın sonra? E şimdi bak. O da ayrı bir geri Orada bir moral de yok yani. Hani şimdi bir şey Sen yok. bu herifleri hostij almışsın değil mi? İçinde çocuk var bilmem ne. Bunlar evet. okula gidecek mi gitmeyecek mi? Yani işte bir günde halledeceğim diye sormamıyor. Ha. Kadın ama şimdi ertedi i̇şte. tonu. Hadi bakalım ne olacak? Nasıl tutacaksın sonları içeride? İşte uzatacaklar böyle. Uzatacaklar böyle. Tamam mı? İkinci bölüm ben izlemedim. Ben de izlemedim. İndirdim galiba ama izlemedim. Tamam mı? Şimdi o bu her, her şeyleri bir problem olacak anladın mı? Şimdi eve alışveriş mi yapacaklar? Çocuklar okula gidecek <gülüyor> mi? Tamam mı? Tamam mı? Kızın zaten erkek arkadaşıyla sorunları var galiba. Evet. Şimdi ondan köpek sonra... var. Köpeği köpek sıçtırmak var. için gezdirecek misin? Gezdirmeyecek evet. misin? Evet. Ne olacak? Ne olacak? Çocuğun şeyi var ondan sonra otçusu var. Ha. Otçu gelecek ne oluyor lan diyecek. Ha. Parası o, o çıkacak. Açıklamayı benim sırrımı falan ağlayacak çocuk. Gereksiz. Koca ağlatıyor. Gereksiz ama. Hani aile de böyle bok gibi bir aile olduğu için. Ondan sonra hepsi birbirine girecek. Onları işte kurcalayacaklar. <gülüyor> i̇şte ipin ucu belli böyle çekeceğiz oralardan diyecekler. Böyle hepsini sonra birbirine bağlayacak. Gerek yok abi. Gerek yok. Çünkü bütün, bütün şey evde mi geçecek bir yani. Abi, hostage olayı Hostage, hostages ol, hostage zaten... olayı Tamam mı? Hani belli bir süre Bir zaman aşımında uğradıktan sonra zaten anlamsız hale geliyor yani. Tamam mı? Çünkü aciliyeti kalmıyor Evet. Ben şeyden İlk başta şeydenken <gülüyor> klasik işte şey. Ondan birileri kaçırılır. Onlar kurtarır filmden şey diyeceğiz zaten ben. Anladın mı? Hani bir CSI Miami ha. falan gibi bir şey zaten yani. Yani The Nine diye bir dizi vardı. Ee, ha, hatırlar evet, mısın? Hani mesela o daha mantıklı tamam mı? Çünkü ha, ha. E, olay yaşanıyor, bitiyor. Ondan sonra bunlar o olayı yaşayan insanların hadi tekrar, tekrar bir, e, hani bir gelmiş, araya tamam. gelmesi işte terapi grupları bilmem ne. Bir yandan da flashback yapıp orada neler yaşadıklarını görüyorsun görüyorsun. Yani bu da hani çok uzun sürebilecek bir dizi değil ama olay yaşanmış bitmiş anladın mı? Onun feedback'ini üzerine gidiyorsun. Evet. Burada zaten çok uzun süremeyecek bir olayı. Şişt. Tamam mı? Yani öyle çekmişler. Zaten bence o bir bölüm, bir sezon gider. Sonra üstüne bir bardak soğuk içerler. Evet. <gülüyor> sonra başka ne var? Başka e, yani yeni başlayan dizi değil ama şey var. The Americans var. The Americans'ı ben daha izlemedim şu ana kadar. Ne yalan söyleyeyim. Biz de iki bölüm mü üç bölüm ne izledik? Güzel dediler. Tavsiye ettiler. Güzel. Farklı. Yani işte bu soğuk savaş dönüm, döneminde e, Amerika'yı şey, Rus Rusların Amerika'da sızdırdıkları bir ajan aile üzerinde dönüyor. İşte baba tarafı şey baba olan oynayan tip e, Amerika şeyini özeniyor. Amerikan vatandaşı olayım. İşte satayım ülkemi Vereyim sırları. Amerika Amerikan vatandaşı yapsınlar falan filan. Ailemle takılayım istiyor. Çünkü iki tane çocuk yapmışlar zaten. Hani. O onun üzerinde. Kadınsa bildiğin işte şey yapmak istiyor. Yani ona karşı geliyor. Öyle şeyleri düşünmek Hardcore. bile tuhaf geliyor ona yani. Olmaz nasıl satacağız falan diyor. daha böyle bir e, Rus ajanı hakikaten sağlam. Hardcore Rus, Rus yani. E, i̇şte böyle böyle adamın çok aşık değil aslında. Mecbur'dan zaten bir arada Aşıktan değil. Ama çocukları var bir yandan. İşte komşuları FBI ajanı. <gülüyor> Öyle salak işte. Ondan bir yandan tırsıyorlar. Bir yandan görev yapmaya çalışıyorlar. Bir i̇ki bölüm izledim ben de. Fena değil aslında. Yani böyle hani e, il ilkeleri ve işte böyle yakış, bak şey, bakış açısından anlamında e, hoş bir dizi. Çünkü işte Ruslar gidiyorlar görev alıyorlar gizli. Sonra onu yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan Amerikalılar FBI ajanlı işte bilmem Bu Rus ajanları bulmaya çalışıyorlar. Ha, işlerindeki. içlerindeki. Bir yandan işte soğuk savaş İçimizdeki devam ediyor. İrlandalılar. Ha <gülüyor> işte o ona çakıyor, ona çakıyor muhabbetler. işte ondan gizli bir almaya çalışıyor. bundan gizli bir almaya çalışıyor falan. Bir yandan aile içindeki sıkıntılar işte muhabbetler. değil yani ben şey izlenecek bir dizi. Zaten kaç 13 bölüm falan alabilirim. İlk sezonu. İlk sezon bitti bu Hı -hı. arada onun. Galiba ikinci sezonu gelecek onun. Hı -hı. Hoş biz yani hani çok birbirine benzeyen diziler arasında en azından e, farklı bir evet. dizi olarak izlenebilir. E, ondan sonra Castle başladı. Castle başladı Castle bence kötü başladı. Öyle mi diyorsun? Ben say çünkü <gülüyor> Castle nasıl izleriz diye. Castle nasıl Kesil yani mentalist nasılsa izlerim dizleri. Yani mentalist de artık ufak ufak bitirelim modunda gibi geliyor. Çünkü bana. çok uzattılar. Çünkü mentalistin yani ana hikayesi onda belli. Hı hı. İşte o şey bulacaklar neydi? Red, Red John. John. Red John'u bulacak bir Ama son bölümü iyi bitti. Ee, Hatırlamıyorum bile. Ben izlemedim. Hatırlamıyorum. Çünkü hani spoiler olacak izlemeyenleriniz varsa ama. Hayır bana dolu. <gülüyor> Kulaklarını kapat. <kapatıyorum. gülüyor> tamam işte o zaman büyük bir olay oluyor. Tamam hani e, Red John olabilecek adamların e, hani kimler olabileceğini artık kestiriyor. Tamam. o kadarını Elinde biliyorum. Elinde bir liste var artık. Evet biliyorum. Ama bir tane şey. Red John'da ben de senin elindeki listeyi ben de biliyorum. Ha. Ondan sonra da işte aslında kimseye bilmesi kimse söylemek istemiyor ama işte Lisbon'a söylüyor. Lisbon'da diğer ekirdeki diğer elemanları söylüyor. Oo. Aa, ondan sonra da son bölümde e, Lisbon'un başına bir şey geçti. Ha, hani şu ana kadar şunu görmemiz gerekirdi o dizide. Göremedik henüz ama hani adam her zaman haklı mı kardeşim. Çıkmaz. İnsan evlâ. Haklı çıkmadı ondan bir ara olmuştu. Yok ya olmuyor. Oldu sanki bir ara ya. Yani daha doğrusu yedeki abi ki haklı çıkmadığı için hapse soktu kendini. Sonra işte hapisten çıktı. çıkmak uğraştı. O arada bir haksızlık şey olmuştu. Adamı yanlış adam öldürdü ya. Ha Recan diye. Ha onun dışında bir iki daha bir yerde daha oldu ama böyle çok da şey yapmıyorsun yani. Hani çıkmasını, haklı çıkmasını daha çok seviyorsun. <gülüyor> ha haklı çıkmasını daha çok seviyorsun ama onu bir yerde yıkman lazım ki. Hani... İşte bir o... ara yıktılar onu da sonra tekrar toparladı. Çünkü yıkılınca da pek eğlenceli olmadı. Yani böyle bıraktı bütün her şeyi. Bakmıyorum falan bundan yır o zaman da hikayeyi ilerledi için Çünkü o yapmayınca biliyorsunuz çözemiyor Evet <gülüyor> O yüzden Yani ee, Bak çiçeğin olmayınca zaten büro yürümüyor Evet <gülüyor> Yani Nasıl bir şeyse evet. e, işler gitmiyor Üf falan diye böyle oturuyorlar <gülüyor> Ya işte ama onda tabi şey, Artık şeyi dur, donuyor yani Bitiyor sonu geliyor. Yani onun artık... Bitebilir ya. Sık. Çok da önemli değil bence. Supernatural daha başlamadı. Supernatural. Onu ne zaman başlayacak biliyor musun? Supernatural ne zaman başlayacak bilmiyorum. Bir baksana. Bir bakmak istedim. Niye? Supernatural. Ay. Arrow başlayınca başlayacak. O da doğru. Arka Çünkü arka arka arka. aynı anda başlayınlar hep. Çatacak. Harika Aslında ben Arrow Season 2 Special'ı evet, çıkmış. Onu çıkmış. indirdim. Yani onu ne var Bilmiyorum ben de izledim. Bence bir bok yoktur diye ben indirmedim yani. Ha bir ihtimalle. Bo... şeydir işte. Ha, toparlama ihtimalle. Ama yine de bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Arrow... Tamam. Yani biz Agent of Shield'a bok atıp Ero'yu çok, <gülüyor> <diyebilir> <gülüyor> çok iyi diyebilecek kadar yüzsüz müyüz? Yüzsüzüz ama. Ero'yu <gülüyor> <gülüyor> seviyorum. Hani baştaki Eriman'ı sevmiyorum. Ee, hala. Isınamadım Elif'e. Ero'yu e oynayalımı sevmiyorsun. Çünkü Ero'yu seviyorum. Ero'yu oynayalımı sevmiyorum. Evet. Çünkü çok kasıntı oynuyor Elif evet. tamam mı? Yani adam, rahatsız Adam hayatı boyuna tutuk. Evet evet tutuk yani. oynuyor. Tamam mı? Yani o kadar kas yapmış ki. Yani. <gülüyor> evet o çok tutuk oynuyor. Ama o kendisi. Söyle bir insan yani. Hani şeyken bile Öyle oluyor. Hani eski adaya düşmeden Önceki flashbackleri tabii, oynarken tabii, orada de tutuk. tutuk Anladın mı? Kaslarından bence o fazla Kas yapıp. Bilmiyorum neden? Steroid meyvek İstikintisi var yani. Bir yerde, bir yani. Bir e... şapma Bir şey yemiş herhalde. <gülüyor> Neyse Ama e, şeyi güzel e, Yan Yan karakterleri iyi. güzel. Yani Böyle dizileri ben zaten yan karakterler Yüzünden daha çok seviyorum. Smallville'i biz Clark Kent için mi izledik? Yo <gülüyor> Lex Luthor <'u> <gülüyor> için Lex Luthor <'u> <gülüyor> Lut <'u> <gülüyor> <gülüyor> Cole... için izledik Yani çocukluğumuzda Christian Kerouk için izledik. İşte Chloe için. Cole mi ne oldu? E, Chloe için. Chloe için, için Yani ondan sonrası zaten hani ben Chloe için devam ettim. Anne devam baba daha için. Iyi. Anne baba için. Ondan sonrasında da zaten hani baktılar bu çocuk utaramayacak işte Erol'da... Bir sürü işte şey guest appearance'lar işte JLA bölümleri, JSA bölümleri falan filan. Aslında şu Erol'a bir şey soksalar. Böyle. Ne soksalar. Şey Clark Kent'e Ya bilmiyorum onu yaparlar mı ama. Bir Tom neydi Tom? Benim yani neydi? Neydi? şöyle bir şey duydum ama yani herifler Batman'i Batman bile koyabilirlermiş diyorlar. Çünkü etmeni koyarlar ona ne olabilir biliyor musun? Noam bu mu? yarasa gibi herif diyecekler. Batman'i koyarlar Adıyla koydukları gün sıçer o, o dizi biliyor musun? Lan Batman gelip iki tane çakar bunlara düzgün oyna diye. <gülüyor> <gülüyor> kasıntı olma lan o benim şeyim. Ben mecburen <gülüyor> giyiyorum öyle dolaşıyorum. Benim boynum dönmüyor senin için <gülüyor> mi? Senin sıkıntın ne? Maske, masken biliyor. Kafaya kapşon takıp geliyorsun işe. <gülüyor> Hani şeyi göreceğimizi biliyoruz bir kere Ama Black Canary'i göreceğimizi ha, biliyoruz e, bu şey, Smallville'den Green Arrow'la Ondan sonra bir arkadaşlı dostları var ya Superman'in e, yani Hani belki oradan oradan onu, crossover yaparlar cross Crossover'unu yapmazlar çünkü, diye ya, düşünüyorum psikolojik. Çünkü e, hani tamamıyla sıfırlanmış Bir şekilde başladılar diye Fırtılıyorum e, Arrow'a Çok değişmişsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani Flash'ı e, Göreceğiz daha doğrusu Barry Allen'ı Göreceğiz Flash'ı şey göremezsin ki hızlı <gülüyor> Evet o yüzden zaten yaşın dizisini çekemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız lan biz bunu? <gülüyor> frame çekemiyor. Aynen. Flash karakterini göremesek de P.R. göreceğimizi söylediler. Black Canary'i göreceğiz. Ondan sonra Summer Glow geliyor. Ben çok, çok da, seviyorum. Çok da şey değilim ya, Fana değilim. Ben çok seviyorum Summer Glow'yu. Yani ne yazık ki e, bizim e, hani geek türevi dizi filmlerin dışında pek rol alamıyor artık ama. Niye alamıyor alsın. Bilmiyorum. Yani, yani bir kere imajı imajı öyle kalmış yani. Kendi gıyıkliğinden kaynaklanan zannetmiyorum yani. Abi bizim geeklerin şeyin dışında yer alamıyor diyorsun da başka zaten nerede ki o kadın. Bayağı bir zamanda Rotoruk'ta yok bence. Ha, da da ben o, görmedim de. hiç yani bayağıdır. Ben galiba Firefly'la tanıdım. Evet. Şey bir, bir ara Heroes'da mı vardı? Nerede var? Firefly'da vardı. Ondan sonra şeyde vardı bir ara. Dollhouse'ta vardı. Ha Dollhouse'ta vardı. Ondan sonra şey Terminator dizisinde vardı. Ha, ha Doloritor'da vardı. Bir ara Big Bang'de çıktı. Bir, bir Big Bang'de bir kendini oynadı. Kendini oynadı çıktı. O, o kadar yani. Ota yok yani. Katıda. Ha bir de bir, dizi, bir doktorluk dizisinde daha oynadı. Beee. Doktor dizisinde oynadı mı? Doktor dizisinde oynadı. O kadar. Neyse işte burada da oynasın bakalım. Ama yani ben çok hadi, ee de koştun o Yani Ya ben de hani Summer Glow diye bir şey değilim, fanı değilim ama hani her zaman onu görmek güzeldir böyle yani diziler. Ne diye gelecek? Peki? Ya tam olarak hatırlamıyorum şu anda ama kötü karakter olarak geçeyimle belki. Peki biz acaba Arrow'da Lex Luthor göreceğimiz? Arrow'da Lex Luthor'u görmeyeceğiz sanki ya. Belki görebiliriz yani. Ee, şimdi çizgi romanlarda da çok şey değil. Ee, Sen söyle. Hani Batman gibi ya da e, Lex Luthor gibi çok aşırı de biznesin ortasında bir karakter olarak hiç görünmüyor zaman görünmüyor. Hmm. Hani yenilikli de kendisinin bir şirketi var. Fakat şirketinin bir alt kolunda çalışıyor. Yani bütün o Queen Industries'in başında değil. Anladım. Üst düzey yönetici yani. yani. çünkü hep playboy falan filan hani işini yürütemeyen e, tip olarak görüldüğü için. Wonder Woman'ı Wonder, <gülüyor> Wonder Woman'ı <gülüyor> görsek de bir kurtulsak Wonder yani. Wonder Woman şeyin Oliver, Oliver Queen'in barında çalışacak. <gülüyor> <gülüyor> Ya neyse yalnız bir şey söyleyeceğim. Ero gelsin gelsin diyorsun da. Ha, gelsin. Abi oradaki o kıza ben dayanamıyorum ya. Ağzına vurasım geliyor. Yani Duur. çok sinir oluyorum o karıya. O karıyı değiştirmeleri lazım. Bence <gülüyor> yüzün yansın, estetik ameliyat yaşasın. Ondan sonra başka bir karakter, kadın karakter koysunlar. Çünkü o gözlere dayanamıyorum. Çok googly, yapışıklar Google eyes abi böyle. Böyle bir şey var o kadının gözlerinde. Ve şey işte ameliyat mı yaptığım için işte? böyle gözler dışarıda. Yapışık bir böyle ortadan. Bir de böyle, evet yapışık böyle kocaman böyle tuhaf. Badem mi gidiyor? Ne diyorlar böyle uzaylı gibi. Evet. Yani böyle sinir bir gözü var. Zaten böyle yani... Her şeyde atar yapıyor. Evet her şeyde atar yapıyor. Baba ilişkisi kötü. Ya bir kere o dizinde zaten bu konudaki kısmı çok kötü. Yani hani o işte böyle artık çok da, e, ka katılaşmış şey var dizide yani. E, temel işte iş var. Anladın mı? O Smallville'den gelen o evet, o, o CW dizisi olmasından kaynaklı gereksiz evet ergen tripleri çok var. Çok sinir olurum ya. Yani Ve böyle... o ergen triplerini o yaşta iki tiplerin yapmaması evet, lazım. Evet abi. İki dakikada birbirlerine kızıyorlar ya. E en sinyalım. Dizilerde en sin oldum şey. Hayır hani her şey çok güzel Gülük insanlık gidiyor tamam mı? O, tam, olsa, tam olsa mesela adam dönüyor bir burnunu kaşıyor. Burnunu kaşıyor. Allah oh, belanı versin gidiyor mesela karı. İşte. Allah'ım niye öyle bir şey yapıyorsun? Demin seviyordun. Yutunuyorlar herifim. <gülüyor> niye şimdi birdenbire iki dakikada çiziyorsun böyle böyle? Her de sürekli bir şey çiziyorsun. Üstün çiziyorlar. Ondan sonra düşünüyor herif ne bok yiyeceğim ne ben buna ya, geri döneceğim bir kere, diyor. Bir kere bir kere tamam. Oliver Queen gitmiş bunun kardeşini sikmiş. Abi evet yani ben böyle bir şey göremiyorum. Ondan sonra gitmiş ölmüş karı. Ölmüş, ölmüş. Ölmüş, tutamamış, kurtaramamış. Sen hala bu herifle ben acaba buna aşık mıyım? Değil miyim? Acaba ona mı versem? Buna mı versem? Hala aynı muhabbet. Verdi de yani o ayrı. Evet. Hala aynı muhabbet ya. Ya bir kere o, o bölümde kafayı yemiştim ben ya. Daha önce de konuşmuşuzdur. Herife gazı verip git kızı al. Niye almıyorsun diye sonra gitti kız, kızla beraber oldu. Böyle bir şey yok ya. Sen ne biçim hayvansın yani? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen nesin abi? O, o Erol. Yani Erol'da nasıl bir Erol'sun abi? Sen o adada neydin yani işte o adada? Ne ne oldun Kendi, kendi idrarın işte. <gülüyor> Hayvan yani. Ben böyle hayvanlık görmiyorum hayatımda. Yani sen en iyi düşmanını yapmasın lan böyle bir şey. Bir Oğlum. de pencerenin önünde yapıyor ki görsün diye. Evet. Bak, oh, gösteriyorum böyle gölgeden. Ya yani böyle bir saçmalık yok. Ya işte o gençlik dramlarını geçti. İşte dayanamıyorum ben bunlara ama bazen hakikaten kafa atıyor. Ben şeyi seviyorum işte. Böyle dizlerdeki e, nerd kızları seviyorum. Ha, o nerd kız çok güzel yani Çok yani güzel Ben Chloe'yi de çok... seviyordum. Bundaki bundaki bence ondan daha iyi. Bence bundaki Felicity. Felicity daha iyi bence. Bence Chloe'den daha iyi çünkü daha iyi. Ya fiziği geçtim. Şeyi daha iyi. Tam... Tripleri daha iyi. Tam, aynı, tam o yani. Tam evet. rol, rolün adamı olmuş. Çok güzel olmuş. o orada fık, fık, fık böyle her şey yapıyor falan. Böyle e, bir de hani laf sokuyor, laf yiyor. Arada çok güzel idare ediyor hepsini. Evet. O zinciri de idare ediyor. anası sonra de idare ediyor. Anne iyiydi baya. Anne iyiydi de anne de yani. Yapma oluyo. Buraya yapma oluyo. No no no. <gülüyor> Kendin o... yaptıkların ne olacak? İşte o kendi yediği bokları der biliyor. Vay ne dertli <gülüyor> <gülüyor> Ne dertliymişim <diziye> karşı. <gülüyor> yani kendi yediği bokları bildiği için Neyse, Neyse. Ee, bu arada şunu da değinmeden geçemeyeceğim. Şu arkada Ted'in ayının şey figürünü görüyorum. Ha, basınca ee, kafasını konuşuyor. şey dün değil dün değil ondan önceki gün iki gün önce şey e, kahve eskilerdeyiz tamam mı? E, oturuyoruz salonda neyse diye bakınıyoruz kanallardan birinde Will Fred'e denk geldi tamam mı? Bilmiyorum. Hani o konuşan köpek ilaç avudun oynadığı bir dizi var. Ya, sigara içiyor yani. Bilmiyorum. Yani Ted'in Ted'in orijinal tamam. hali diye düşün. Tamam mı? Peki. Hani bir tane köpeği var. E, Oyun karakterinin Onu şey Hani köpek, köpek kostümü giymiş Bir adam İngiliz adam olarak görüyor Peki evet Sigara içiyor falan Muhabbet ediyorlar falan Açılı açılış sahnesi O kadar güzeldi ki Şey bir tane hayvan gibi Ayı figürü Ayı Peluş ayı var Ve Wilfred onu sikiyor Tamam mı <gülüyor> direkt TED'e gönderme yapmışlar. Tamam mı <gülüyor> orada? Çünkü TED bildiğim bu Wilfred'in Fred'in evet. çakması. Ha, evet doğru. Will <gülüyor> bilmediğim için. Hoş TED'i de sevdim. Ya, bırak seyretmesen de olur. Yani Wilfredi Fred'inize daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İse... Bu burada güneş battı. Bugün güneş de şimdi erken batıyor ya. E, kış normal. Abi bu kış çok hoş. Başa meydan bir şey falan. Hem doğal gaz parasını gelir. Yazın da elektrik parası ödüyorsun. Yazın çok elektrik parası ödemiyorum ki doğal gaz kadar. Yazın 150 lira elektrik parası ödüyorum. Doğal gazı 300 lira veriyorum yani. Evet. Bilmiyorum. Sen tabii evim olmadığı için. Evet, edin, <gülüyor> edin, evim olmadığı için. Yani ha, annem yaşadığım için. Hani <gülüyor> annem de. Işte. O yüzden sıkıntı. Baksana hava karardı. <gülüyor> Saat kaç ki? Geçen Kafkaesque ben e, bir de bir arkadaş. Oturuyoruz tamam mı? E, Onlar bira içiyorlar. Ben içmiyorum biliyorsun. Benim. Onlar bira çaktıkça ben kola çekiyorum. Oturuyoruz. Yine böyle bir geek muhabbeti çeviriyoruz. Süzge roman üzerinde konuşuyoruz falan filan. Ondan sonra bir şekilde laf şeye geldi. Hani Amerika'daki geeklik ve hani bizim geekliğimiz aslında ha. aynı şey değil. değil. Muhabbeti yapmaya başladık. Ondan sonra da şey hani niye değil'i konuşuyoruz. Tamam şey diyorlar. Hani biz annemizle ot yaşamıyoruz. Ben yani yaşıyorum. Yani sevgilimiz de var. Benim yok. <gülüyor> Sosyalist insanlarla konuşmakta bir derdimiz yok. Benim var. <gülüyor> Böyle acayip bir muhabbet oldu orada. Hani yani Amerikan Geek'sin giydiğini... Hayır. hayır. İçimizdeki, Amerikan Amerikan gi... evet, <gülüyor> i̇çimizdeki Amerikan Geek'liğini temsil eden ben varmışım yani. Loser, gözlük takan, gözlük. annesiyle yaşayan, <gülüyor> sevgilisi olmayan, evet. kızlarla konuşamayan. Preston'un sevgisi yok bu arada. Evet. Ee, hani loser'ım biraz o. Hani haberiniz olsun. <gülüyor> Aynen. Ay. Oğlum adamlar bir de fuarı var. Evet. Bizde o da. Burada maskeye çık döver. Döver. Yok döver mi ya? Döver artık döver mi? Bu Batman masası. Döver mi? Döver mi? ya? Neyse. Ee, geçen yine Fatman on Batman dinliyorum. Ee, konu Stanley. Peki. Muhabbet ediyorlar falan ya. Abi, herif o kadar uzun yaşamış ki. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi görmüş. Her şeyi görmüş. Adam, Adam. diyor ki ben ilk yapılan konvensiyona gittiğimiz zaman... Komik konu mu? Komik konu değil yani. İlk, ilk yani. yapılan konvensiyonlara gittiğimiz zaman biz odayı dolduramadığımız için şey, e, şey de yapıyordu diyor. E, bir herhangi depo. bir Evet. E, dükkanın altındaki depoda depo yapıyordu. Eve. Toplamda 20 kişi ya vardı ha, yani yoktu yani. diyor. Biz onlara gidiyordu diyor. Evet. Öyle tabii canım her şeyin bir başlangıcı var yani. Ey gidi Şimdi... Şimdi, şimdi malekhanesinde toplanıyorlar. Şimdi San Diego Comic Con'a gittiğiniz zaman... o. Sibiyon tane cibiyon adam. Tane adam zaten. Hiç panele giremiyorsun. E canım üç, yani. 3 yıl öncesinden rezervi doldu falan filan. Gidip yine birbirinin sonra şeyinde de, e, Bodrum'da roman okuyormuş eskiden. Evet. E, o zamanlar hani hakikaten çocuklar geliyor yani. Evet yani. E, 6 yaşında 10 yaşında annesiyle birlikte gelen tiplermiş bunlar. Ha. Şimdi diyor işte Con'a gittiğin zaman. Eşek kadar eşek adam kadar çocuğunu adamlar, getiriyor. Eşek kadar adamlar çocuğunu getiriyor ya işte hani. E... İşte o zamanın çocuğu şimdikinin babası olmuş yani. Yani. Hani bir adam olmuşlar yani. Adam o almışlar kocaman. Giyikler <gülüyor> adam olmaz diye bir şey yok. Ben sana adam olamazsın değil dedim. Giyik olursun dedi. İşte böyle. Evet. Ama hakikaten Stanley ne yaşadı be? Hakikaten. Herif o, bütün filmlerde de var zaten. Hani Esmedi hakikaten adam, yani. adam o kadar büyük bir efsane ki artık. Ne yiyorsa? Hayır, ben şey yani çizgi romanları falan ilk başladığımda olan her yerde Stan Lee evet. tamam Amerikan çizgi romanlarını başladığımda. Bu herif bu Marvel'ın sahibi falan zannediyor ben. Hani. Değil mi? Evet. E, sonunda öyle oldu. <gülüyor> Herkes elimine etti, etti o üstüne basıp tepeye çıkmış. <gülüyor> Adam kimseyi yaşatmadı yani. Mi? I will Stanley outlive Stanley. everybody. Aynen ya. Herifin süper gücü uzun yaşamak yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz gideceğiz o kalacak abi. <gülüyor> Adam demek ki asbest emekliymiş. Kim bilir neler yaptırır. Kim neler yaptırır. <gülüyor> Her şeyde adı var herifin. Her şeyde var ya. Feraket verir. Yani şeyi falan bile gitti. Neydi? Spider-Man yapan herif. Todd McFarlane falan bile kalmadı. Yani. Stan Lee var. Yani. Hayır ama yani Stan Lee zaten Spider-Man'in yaratıcısı olduğu için kim çizerse çiz. Kim yazarsa yazsın. Olsun değil MacFarlane'in de Şeyi var yani. Stan Lee yani, değil oğlum yaratıcısı. Spider-Man'in yaratıcısı Stan Lee lan. Öyle mi? Herhalde. Ben de niye Todd MacFarlane'i ni yakalıyorum? Father of e, Spider-Man lan herif. O zaman bayağı asıl dönem çizimlerini Todd McFarlane yapmış. Todd McFarlane yaptığı zaman ki dönemler birazcık daha şeydi ya e, hani Spider-Man böyle çizilir kavramı ortaya çıktığı ha, için. Çünkü daha böyle ecahit. İnce şey çizdi. Mesela şey e, Greg Capullo ile muhabbetinde Greg Capullo'dan bahsediyor. Hani ben Todd McFarlane'ın çiziminde beni sevmez diyor çünkü ben anatomik sanırım. olarak bu mümkün değil Nasıllar? <gülüyor> falan diye deliriyormuş. Tabii canım ben mesela şey spamın ilk şeyleri anası mesela çok çirkin. Hani e, Macfarlane'in getirdiği o eci eci hani birazcık kirli detaylar işte hani kirli detay yok onda. Nasıl kirli detay Macfarlane'de değil o? ama Greg Capula da var Greek kirli detay. Oğlum ağ çizimlerindeki işte anladın mı ee, ha, hani böyle çok fazla ko kopuk ağlar falan, falan. Evet evet yani kirli detaydan kastım Hı. o anladın mı? Ee, o tarzı... Onun mesela... o böyle bakış açısı şeydi işte. Şey. Hani Spider-Man'in o bacakların şöyle ha. tamamen içeri çekilmiş. Ondan sonra böyle işte gelin alt şey, ters aynen. duruşları. Hani böyle istesen yapamayacağın. <gülüyor> Gerçek artık istesen aynen, aynen. duramayacağın aynen. şekilleri. Aynen. Onun kafa yapısı hani bu adam spider örümcek adamsa hareketleri de örümcek evet. gibi olmalıdır aynen, aynen. E, muhabbeti. Hani o bizim kuşağın e, aslında hani hasıliktir. Lan bizim birazcık daha grunji ya bir de onun aynen. şeyleri çizmeyeli. işte e, e, sen söyle daha keskin. Evet, işte evet. daha böyle şey karanlık e, motifler falan. Hani tam bizim ergenliğe vurduğumuz hmm. noktada astiktilen bizi anlayan bir tane çizgiler bulmuşlar değil mi? falan. Geyi'nden çok. Değil mi, aşırı örümcek adam oldu. çizerken öyleydi. Yani örümcek adam hakikaten işte senin şey <gülüyor> hani. Yani, insan örümcek adamdan çok... çizmeye çalışanın da elini de bozan bir karakteri oldu. Tabii. Yani, örümcek bozdu adamdan yani. çok bence hani Spawn'u işte Spawn diyorum Venom'u falan Ha daha, Venom falan evet. Daha, Venom. Evet daha şeydi onun etkileyici ydi Ki onu da zaten alıp Spawn'a tak diye yerleştirince. Yani, Ama işte spawn'un da e, şeyine uymuyor. Yani ben mesela Spawn okumaya aslında Greg Capullo ile başlayıp daha sonra mesela ilk bölümleri falan biraz daha baktım. Şimdi mesela ilk yani kaç bölüm bilmiyorum. İlk yir, 20 sayı falan galiba zaten Todd McFarlane galiba. Ondan sonra Grek Capullo da Grek Greg Capullo çiziyor yani. işte 100'e kadar. Greg Capullo da yüz 100 sayı, 100 sayıya kadar. Greg Capullo'nun çizimiyle Todd McFarlane'in içine baktığım zaman Todd McFarlane'in o havası e, böyle Spawn'a çok şey gitmiyor bence. E, çünkü Spawn hani şey ya. Çok ağır bir karakter. Ağır bir karakter ve Spawn için aslında çok temiz kalıyor onun çizimleri tamam mı? Yani çünkü hmm. e, böyle şey çok gerçekçi kalmıyor. O biraz daha böyle şey bir karakter. Cehennemden çıktı geldiği geldi ve böyle sürekli karanlıklarda takılan bir karakter olduğu için. E, nefret dolu bir karakter olduğu için. O nefreti çok önemli ama. Mesela Gregg Capulano'nun o şey işte. Hani benim anladığım şekilde kirli çizimde dediğim. Gregg Capulano çok ilginç böyle. Şey. Sürekli her tarama dolu bir şeyi. O kadar böyle organik göstermesi çok başarılı. Gregg işte... En, en, en güzel e, tarafı yani adam adamı organik yok. Çünkü Elif'in evet. aslında düşünürsen üzerindeki e, nekroplazm ne boksa organik bir şey zaten. Elif'in komple bütün maskesi, armoru organik her Hani olduğu için Elif'ten bir akan şeyler olsun, suratın ağzının burnundan çıkan şeyler olsun falan böyle. Hani o pislik, ölmüşlük ondan sonra Elif'teki. Onu böyle çok güzel çiziyordu. Artı Elif'in Greco o diğer yan karakterleri işte o şey dedektifleri falan filan çizim şekli. İşte detaylar <Gülüyor> ondan sonra. işte yemek yerken ki o pis yemek yiyişi. Yani zaten dünyanın genelinde pislik o için. Hani karanlık olduğu için. Onu böyle çok güzel veriyordu. Ben onu çok severim yani. Bütün böyle bak çizdiği şeyleri bakarak çiz okurdum ya. Yani. Vay be şurası ne güzel çizmiş. Burası nasıl güzel çizmiş diye. Yani Capullo zaten efsane. Sonra bıraktı. Ben var. de bıraktım <gülüyor> okumayı. Verdim yani sen. Grecovlo bıraktı. Bıraktım okumayı. Şey. Aslında hani yara Hunted'i alıp okumak lazım. Yeni bir şey mi? Hunted'i de alıp okumak Hunted şey. Yeni 52'de Batman çizmeye başlamadan önce yine şey Grecovlo'yla McFarlane'in birlikte yaptığı şey. McFarlane'in ile birlikte başladılar. Kapılı bırakıp Batman'e geçti. Zaten yani sen yeni 52'yi çokmadın değil mi? O zaman ben sana bir sonraki şey gidişimde dükkana gidişimde alayım sana. Yani Court of Owls hikayesini okuman lazım. Nibelik. Court of Owls hikayesi yani o kadar güzel bir hikaye ki anlatamam sana ya. Yani. Peki. Zaten Scott Snyder yazıyor. Capullo çiziyor. Ha. Scott Snyder'deydi. Yani mu muhteşem, muhteşem ikili. Ee, ve şeyi görüyorsun. Hani onu okurken zaten ilk başta yeni Batman hikayesi diye okuyor. Ondan sonra dönüyorsun bu heriflerin işte muhabbetlerini falan dinle. Hani Fatman'ın Batman sağ olsun. Çünkü orada evet. Konuşuyorlar orada. Scott Snyder epizodunu bence al dinle. Ondan sonra gülge Capulo Bakayım onları. Dinle. Yani orada mesela Scott Snyder'la e, şey e, sen söyle Kevin Smith Kevin muhabbet Smith. ediyor. Scott Snyder'ın hani, hani o şey Gotham şehrini kurgularken aslında kafasında ne olduğunu. Hani onun nasıl hani e, çizgi roman hikayesinin içine yedirmeye çalıştığını anlatıyor. Hani o bilgiyi de aldığın Aldın zaman süprimiler olarak senin bildiğin şeyler de ortaya çıkarmış oluyor ya. Yani çok çok farklı bir deneyim haline geliyor. Anladım. Çünkü e, Scott Snyder'ın Gotham'ın bakış açısı, Gotham aslında bir sahne değil, bir karakter diyor. Tamam mı? Batman'in e, aslında en büyük dostu en, ve en büyük düşmanı Gotham, Gotham şehriydir yeah. diyor. Ve Gotham şehri de diyor ki hani Batman için sen e, hani bir nötrleştirici faktörü var diyor. Sen en iyi kahramansa bunu dengeleyecek en iyi kötüyü de en ben içimden çıkartırım çıkartıyor. veririm sana diyor. Ama aynı zamanda da diyor ki sen bu en iyi sana e, zıt gelen en iyi kötüyü, en kötü kötü kötüyü, sen en iyi iyi olarak yenebilirsen bu seni daha da büyük bir daha kahraman haline getirecek daha Ama sonra daha da büyük düşman çıkıyor. Evet. Ve bunu kendi içinden sürekli olarak veriyor. Ve bunu da ters çevirmiş işte. Pis bir şey. Snyder. Bir şey. Evet. <gülüyor> Snyder'ın yapmaya çalıştığı orada, burada birazcık spoiler var ama şey hani sen Batman olarak her şeyi hesaplayan, her şeyi böyle muhteşem detektif özelliklerinle öngörebilen ön bir insan olarak en büyük silahın ve kozun senin Gotham şehrin. Her şeyini biliyor olma. Tamam evet. Hani şuradan şu kadar adım adım atsam şu ıı, hani ıı, binanın tepesinden şu kadar mesafe düşüş ondan sonra oradan şey kancaya sallarım. Evet, şeyin. milimetrik biliyoruz. Evet. Ya bilmediğin bir şey varsa diyor. Ha. Ve bu bilmediğin şeyler de aslında senin sahip olduğun. Yani sadece katım değil ama Wayne ailesine bağlı olan binaların içerisinde bir gizli gizem var. İlginç diyor. İkinci. Ve o onun da bak. Evet. parti bir şey yok. Ve oradan da çok güzel bir şekilde işte Nightwing'e bir bağlama var. Ondan sonra o Court of Owls hikayesinde tabii bütün Bat ailesinin tekrar bir toplanması var. Onların hepsi bayağı bayağı e, güzel hikayeler. Yani tavsiye ediyorum işte. Eee Kurto hikayesi bit ekilto olarak da çıktı. Hı. O yüzden istiyorsam e, bir, bir şey e, bir daha dükkana gideyim zaman e, sana bir tane alayım. Olabilir. Çok güzel bir hikaye ve Greg Capullo'nun çizimleri orada hakikaten muhteşem. Greg Capullo'yu da özledim. Yani ben şu anki yeni 52 serisinde çoğu Batman çiziminden çok çok memnunum. Yani David Finch'ten memnunum, Capullo'dan memnunum. Yani zaten galiba alt ne? bat serisi Bad Ailesi serisi var. Çoğundan memnunum. Ki gerçi ben çok geride kaldım artık. Kim çiziyor bilmiyorum. Ben hmm. 13'lerde falan kaldım. Çünkü TPB hmm. takip Aha. ediyorum. Basiküllerde ne oldu biti bilmiyorum. Evet. Yani ikinci ciltlerde cilt cilt okumak daha iyi. Cilt okumak daha iyi oluyor. Yani ikinci ciltlerin <gülüyor> e bir kısmını aldım okudum. Üçüncü ciltlere bekleyeceğiz. Ama genel olarak seviyorum yani şu andaki en azından benim okuduğum kadar ki yeni 52 gidişatını. Marvel Now'da bir kısmı okudum. Çok beğendiğim yeni hikayeler var. İşte Alnı X-Men'ler iyi. Ondan sonra işte e, hani Avengers fena değil. E, şey fena değil. E, Hulk fena değil. Hulk'a Hulk da şöyle bir şey yapmışlar. E, hani sen büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum. Hulk yani bilmiyorsunuzdur. E, bu da spoiler içeriyor biraz. Bruce Banner geliyor bir gün. Tamam mı? Maria Hill diyor ki lan diyor. Benim bu dünyadaki mirasım ne olacak? Tamam Aslında Reed Richards veya işte Tony Stark kadar e, zeki bir adam. Hı. Ama dünya beni işte kızınca yeşil bir canlara <gülüyor> dönüşen adam olarak hatırlayacak. Sikerim lan diyor. Diyor, tamam mı? Evet. Bana para ver diyor. Bana bir laboratuvar ver diyor. Tamam mı? Ben e, Bruce Banner halimi mümkün olduğu kadar ekili kullanayım. Sana yeni icatlar, yeni çözümler vereyim. Peki. Ve e, Hulk'a dönüştüğüm zaman da onda bir şekilde sen faydalanmışsın diyor. Peki. Ve işte laboratuvar veriyorlar bu adama işte e, adam işte bilmem ne icatları falan yapıyor. Yani e, sadece Hulk değil Bruce Banner tarafını bayağı bir ağır Allah e, Allah. koydukları bir seri. Gayet güzel gidiyor. İlginç. Evet. Bruce Banner yani. Yani, Sikerim diyor ben... <gülüyor> Red Richards'dan daha akıllıyım ben. Lan Bu ne lan? Ha. Burada emekli maaşıyla yeşile dönüp... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç okumamıştım okumamış. Ben de yani Hulk çok e, okumadım. Hulk ailesinin de bu kadar genişlemesi beni inanılmaz şekilde şaşırtıyor. İşte e, hani zaten hala hani Grey Hulk, Green Hulk muhabbetini de bilmiyorum. Abi ya bırak Allah'a. Ondan sonra Red Hulk çıktı. Ondan sonra işte... şey gibi bu. Kripton, kırmızı kripton, yeşil kripton, mavi kripton, aboksa kriptonlar <gülüyor> var ya hani kripton taşları. Ha. Ona göre Superman değişiyor yani. <gülüyor> Boz Onun gibi bir şey yani orada o zaman. Yani bilmiyorum işte e, Hulk'ın oğlu var. Ondan sonra şey Halkın da Evet. <gülüyor> Scar. Ay fiyom. Ondan sonra şey var işte. Kırmızı halk var. Şu Ondan şey vardı ya. Kırmızı Şi halk var falan. Ha, halkı yaratan herif daha sonra gidip Pitty'ye bir karakter yapmıştı diyor musun? Hı. Böyle Hulk var Ama daha dişli. Vahşi bir şey böyle. Yani nereye kaldı? <gülüyor> Ada böyle girdik herhalde bir millet öldürüyor. Yok ya halkı da da, da da bir Stanley parmağı var. Hay canım halkı bir herifin başka bir herifi yarattı. Hulk, Stanley yok mu? Sen de kafanı öyle bir yemiş ki Stanley her boka Stanley yapıştırıyorsun. Yok Hulk'a Stanley parmağı var. Ya Stanley parmağı var vardır ama halkı yaratan bir erif var başka tamam. bir erif var ee, çizerdi yani Artu Tan yani zaten Stanley çizerdi co creator'dır belki bilmiyorum aslında filmden başladı filmlerden dizilerden konuştuk sonra biraz çizgi roman çizgi roman da tabii ki konuştuk şimdi ee, o zaman şimdi bir oyuna, parça oyun konuşalım oyun cici cici cici. ne oynuyorsun bu aralar Saygın Bey tabii ki Grand Theft Auto 5. ya ben bu erifin böyle oyunlar oynamasını istemiyorum niye çünkü beceremiyor beceremedikçe de ekrana kızıyor <gülüyor> ortamı geriyor Abi önemli olan becermek iyi. Keyif alıyor musun peki? Ya siz keyif alıyorum tabii ondan sonra ama başarırsam <gülüyor> daha çok keyif alıyorum ayrı. Ama bazı yerlerde ne yapayım yani şeyin Grand Theft Auto'nun sürüş dinamiklerini de en azı ki yani bilmiyorum ben iyi bulmuyorum. Bulmadığım için de ondan sonra polislerden kaçarken zorlanıyorum yani. Bakarsan... Ya, süren süren ne sürüyor? Sürekli bir yerlere vuruyorsun arabayı bir kere. Bilmiyorum. Ben senin Halo'daki araç kullanış tarzını da pek beğenmiyorum. Ya, ama Halo'daki ayrı bir şey yani. Halo'da yani... zaten şey yok. Halo. Halo'da e... daha ama, Herald ama şöyle bir şey var. O kendisinin dinamiği farklı. O böyle diğerlerde yerlere bile, bile bir şekilde dönüp tekrar devam edebiliyorsun. Ya yani burada öyle değil anladım. Burada en ufak hatada ondan sonra işte yok geri vites takacaksın çıkacaksın çıkamıyorsun. Arabalar bir de her yerine araba geldiği için yani normal trafikte kullanılır gibi kullandığın için. Hani hızlı bir kolamaca sahnesinde yani ben mesela Grand Theft Auto 4'te de yani beceremiyordum bunu. Hızlı bir kolama sahnesinde sıçıyorsun anladın. Bir şekilde bir yere daha vuruyorsun yani. Ya tamam vur diye belki yapmışlar ama vuruyorsun ve... E, şey çok fazla. Yani hani bir duvar var diyeyim. Duvara böyle ucundan vursam bile orada kalıyorsun. Anladın mı? böyle hani, arabaya bir böyle, bok olmuyor. Arabaya bir bok olmuyor. Onu biraz azaltmışlar işte. Çünkü Grand Theft 4'te ondan böyle iki kere vurdum mu araba üçüncüde patlıyordu zaten. Yani çok da vuramıyordum böyle. Bunda biraz daha şey varmış. İşte, vuruyorsun vuruyorsun ama daha az ısırdı. daha kolay hemen o kadar patlamıyor. Yani arabayı ikiye yarıyorsun ama hala cillop gibi parlıyor falan. He, <gülüyor> öyle değil de. E, mesela tekerleğin falan gidiyor. İşte, tek şey üzerinde gidiyorsun. Jan üzerinde falan gidiyorsun. Şey yapıyorsun böyle. Geçen polisten kaçmaya çalışıyordum ya sonra tekerli düşmüş böyle gidiyorum gidemiyorum falan. Neyse ama hani polisler de bayağı şey. Deliler böyle alıp arabayla gelip göm diye vuruyor sana. Tank çıkıyor mu 5 yıldız Tam olacak? Tank çıkıyor evet. <gülüyor> helikopterle düşüşecek Helikopter falan geliyor. Yani tabii işte böyle bütün silahları falan alırsan yani karakteri o aşamaya getirirsen zaten hani, böyle, polis geliyor mesela helikopterle çıkarıyorsun bozuk eyip. <gülüyor> Vap diye polisi yapıştırıyorsun mesela. Elif ölüyor falan sonra yıldızını atıyor Kaçmaya çalışıyorsun ya ama o sürüş dinamiklerini yani biraz daha iyileştirmiştir ama yine de çok çok arcade ve çok böyle hani bir burna at oynamıyorsun ki kaptır git. hani yok ki bunda böyle bütün kovalaması sende ben zaten sürekli küfrediyorum her <gülüyor> şeyi <gülüyor> hiçsiçi maşsiçi diye çünkü bir de baştan başlıyor tamam mesela diyor ki şu şunu yakala diyor mesela herif önünde basmış giriyor tamam mı sami de böyle iğrenç hantal bir araba veriyor istedin bazı arabayı seçiyorsun istedin arabayı oyunda görevde basıyorsun gitmiyor çat bir yer çarpıyorsun hemen dağılıyor bozuluyor İşte herif önünde gidiyor biraz, biraz bir bir kaçırdım adamı thing mission failed hayda basıyorsun bir daha daha baştan başlıyorsun. Bir daha baştan başlıyorsun. En sin olduğum şey. Grand Theft Auto'da özellikle en sin şey. Yerinde de vardı. Kovalaması annesi kaçar dedi. Sen yakalamaya Yakalamayınca Yakalayamayınca ondan sonra şey olurdu. Biterdi. Bir daha baştan başlıyorsun görüyorsan. Ya ben onun mantığını anlamıyorum. Yani Grand Theft Auto gibi aslında şey e, açık bir oyunda. E açık ve böyle durmadık durmaksızın oynayabilmen gereken bir oyunda. Aynen yani kaçırdıysan kaçırdın. Evet yani yani oradan alacak. Michel Fealoğlu başka bir işine devam ediyor olmalı. Ya şöyle bir şey yapmışlar. Sen mesela bir kaçırdın. iki kaçırdın. üçüncüde skip mission var. Yani mı işte yapmış. yani bu mışında sıçarım ya bununla mı araşacağım diyorsun. Basıyorsun skip mışına. Allah bilir olsan işte her mışında bir puan veriyor. İşte ta, e, tamam geçtin diye veriyordur. Bir şey yapıyordur. Sallıyordur seni. Hani geçemiyorsan da kasmıyorsun. Daha öncekinde illa geçmen gerekiyor. Böyle skip mışın koymuşlar. Ama yani hani insana da koyuyor tamam mı skip basmak. Çünkü ulan niye beceremiyorum sinir oluyorsun böyle. Kendi gelene. İyice inada biniyor. Bu sefer yapmaya çalışıyorsun. Onun için sıf oyunun başında bayağı vakit kaybettim ben. Çünkü birkaç çünkü ilk ilk, ilk oynadığın adam Franklin'den işte şey şey Deyince, o direkt şey zaten sürüş iyi olan bir adam tamam mı? O yüzden bütün görevleri sürüş üstünde. Nasıl? İşte işte güya bir özellik vermişler ona. Böyle iki tane analog şeyin üzerine basınca, şöyle tık hmm. deyince yavaşlıyor tamam mı? Slow motion'a geçiyor. O zaman hani böyle vurmadan durumu ayarlayabiliyorsun işte. Tamam ama onu klik şeyden üstüne koymuş. İkisini aynı anda basman lazım. Bir kere bastın. O böyle girdi şeye. Çıkmak istiyorsun. Bir daha basman lazım. O zaman ama yani sürüşünü yapıyoruz zaten. Basacaksın da bazen çıkmıyor. Bir de eskise benim kontroller gibiyse. Onlar iyi çalışmıyor tamam mı? E, sıçıyorsun mesela onlardan yani. Mesela şey dinamiği de çok zor oyunu. Ee, bazı görevler var. İşte arabayı kullanırken ateş etlerifi vur diyor mesela. Tamam mı? Önde gideni. Ulan arabayı ama o nasıl? Gaz yapıyorsun işte. Alt trigger'la. Aynı anda şey yapman lazım. Ee, dışarı sarkıp ateş etmesi lazım. Onun için de e, RB'ye basıyorsun üst tarafa tamam mı? Ama RB'ye basınca çıkıyor dışarı. Ateş etmeye başlıyor. Ama şey var bir tane böyle mini kanal nokta var. O noktayı da yönlendirmen lazım. Ama o noktayı yönlendirdiğin analogla aynı zamanda aslında kamerayı ve hani arabayı yönlendiriyor gibi dur var. Tamam hmm. Böyle yapamıyorsun yani. Hani yönlendireyim derken sağa sola ateş ediyorsun. Abuksun adamları vuruyorsun falan. Sonra çok fazla ateş ettiğin için bu sefer polis, şey, polis gelmeye başlıyor. Bir de polisle uğraşır hale geliyorsun Böyle o dinamik mesela iyi değil yani. Neyse ama şey olarak tabi çok güzel işler de yapmışlar. Online kısmını oynadın mı? Online kısmını daha oynayamadım. Çünkü online yeni açıldı sayılır. Tabii her online <gülüyor> oyun gibi ilk açılan. Sıçtı serverler falan. O yüzden o kimse banamadı. E yani herkes abandı. Herkes abanınca sıçtı bütün server. Ondan sonra... E geçen bir girmeyi başardım. Ama böyle onun da ilk başında bir tutorial yapmışlar. Yani o tutorial, yani böyle açtım bir yarış yapıyorsun ilk önce. Ondan sonra bir görev veriyor. Onu yapacaksın falan. Yani sikerim dedim. Ben online oyuna girmişim. Kafama göre takılmaya. Ondan sonra tutorialla mı uğraşacağım dedim. Kapattım mesela. Yani çünkü onun verdiği görevler, görevler veriyor. O tutorial şey online kısmında da görevler var. İşler alabiliyorsun, görevler alabiliyorsun. Ama senin ekibini kuruyorsun. İşte arkadaşlarımla beraber gidiyorsun. Görev yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hani öyle biraz aslında. Veya işte yolda giderken başka bir ekip görüyorsun mesela. Onları sıkıyorsun. Gebertiyorsun falan. Yani kafana göre takılabilirsin aslında. Bütün şeyi bir araya getirmişler. Ee, görevli işte online oyunu. Mm -hmm. Artı işte şey. E, player versus Player artı Player versus environment'tan Hepsini bir arada sunuyorsun. Şehir çünkü açık. Hissini yapabiliyorsun şehirde. Ekibi kuruyor. Ama daha o kadarını ilerleyemedik. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben işte dediğim gibi açtım biraz. Eh bununla uğraşacağım. Kapattım. Ee, ama onu geçtikten sonra işte arkadaşlarına invite yollayıp işte böyle Rockstar'ın şey, Social Club diye bir şey var. Oraya böyle üye oluyorsun. Üyelik açıyorsun orada. Orada kendi işte crew'unu oluşturuyorsun, ekibini oluşturuyorsun. O ekiple beraber aslında geziyorsun. işte. soygunlar yapıyorsun, binlemeler yapıyorsun. Şehrin ortalığının içine sıçıyorsun yani. Öyle bir online şey var. Ucu açık. E, o sırada diğer işte 16 kişiye kadar şu anda oyuncu alıyor. Hı hı. Online senin girdiğin kısım. Hani sen işte 4 kişiysen. işte diğer insanlarla karşılaşabiliyorsun. Onlar atışabiliyorsun, Öldürebiliyorsun. Saçı mı yapabiliyorsun. Yarışabiliyorsun. Ortak işler yapabiliyorsun falan. Öyle şey yapabiliyorsun. Oyunun kendi tarafı ama baya... Yani oyunun kendi hikayesi çok iyi. Süper. 3 tane karakter var. 3 karakter içerisinde istediğin zaman diğer değiştirebiliyorsun bir kere. O güzel. Yapmışlar. Yani böyle tam biriyle oynarken mesela eh diyorsun sıkılıyorsun o karakterden tak karakter değiştiriyorsun. O zaman böyle şey oluyor. Bir dışarı doğru, yukarı doğru yükseliyor ha, bu kamera. Bu ha onun gibi bir şey oluyor. Tık senden yükseliyor yukarı doğru. Sonra diğer karakter seçtiğin karakter neredeyse haritada oraya gidiyor. Tık dık dık zoom in yapıyor. Ona geçiyorsun tamam mı? Böyle sanki ruh değiştirir gibi. Ama şey yapmışlar o çok güzel. Başka bir karaktere geçtiğin zaman o karakter o sırada farklı, çok farklı bir şey yapıyor oluyor. Tamam mı? O sırada buluyorsun herif. Mesela tam o sırada herifin işte karakterinin şeyine göre. Ne diyeyim? Karakterinin göre aslında. Hmm. E, oturmuş... i̇şte mesela tevzonsu seviyor oluyor mesela o sırada. Yani o sırada geliyorsun yanına. Veya işte manyaktan karakter var Trevor diye. O mesela o sırada birini ondan sonra bir şey kesmiş olduğu bir bacağı tuvalete sokmaya çalışırken buluyorsun falan <gülüyor> Veya böyle içmiş sızmış donla böyle kayalıklarda oturuyor falan. <gülüyor> Sen anladın mı? Böyle saçma sakın sekanslar yapmışlar hep. Çeşitli. Öyle buluyorsun. O da böyle hoş tabii. Hani bir anda karakter değiştiğinde başka bir ortamda bulursun kendini. Her karakterin kendine özellikleri var işte. O Rockstar'ın efsane tweet'i sen göstermiştin Yok, bugün. bulamadım. O yalan herhalde ya. Değil mi? Yani fake bir hesapla yapmıştı. Fake gibi geldi bana. Yani bilmiyorum. Girdim hemen kendine hesabına baktım. Öyle bir şey bulamadım orada. Yani o çok güzeldi ya. Online yani büyük ihtimalle e, fake bir hesap ya da e, tweet'in kendisi fake. <gülüyor> olabilir. fake. E, şey demişler. Tamam yani sunucularımız çökmüş olabilir. Ulan eşyalı eşekler. İki dakika bekleyin. Ha, bekleyin. Ağzı giydin. Hayatınızı yaşayın. Biz yani, bunu düzeltince geri gelirsiniz <gülüyor> zaten. Yani, yani. Falan <gülüyor> atarlanmış atarlanmış. Rakslar. Şeyi de, yani tabii ilk başta hakikaten sıçtılar. Çünkü tabii şöyle bir şey var. Online ile ilgili ne beta yaptılar ne bir şey yaptılar aslında. Hani biliyorsun online iş yaparken önce bir kapalı beta yapıyorlar. Sonra bir beta yapıyorlar. Beta yapıyorlar falan filan, filan online oyunlarda. Böyle bir şey yok. Bunlar direkt basıp açtılar online'ı. Ee, ve böyle herkes abanınca tabii. O nasıl olacak online'ı diye. Sıçtı online. Ama toparlıyorlar ya. Yavaş yavaş da Çok adresi yok zaten. Zaten biz de anlayan öğrenene kadar vakit geçecek. zaten daha oyunu oynama lazım. Oyun bir çek de. Bilmem ne olacak. Oyunu çünkü yapacak çok şey var. İşte git uçak kaçır. Helikopter kaçır. Tank kaçır, git dolaş, dağa çık, dağa aşağı in, yukarı çık, dağdan şeye, tepeye çıkıyorsun, şeyle atlıyorsun, parçalı atlayabiliyorsun, işte ne bileyim, yat, yat çalıyorsun, yatlara takılıyorsun denizde, Ondan sonra işte şey, jet ski kullanabiliyorsun, denizin altı da var artık, suyun altına dalabiliyorsun, Dalgıçlık yapabiliyorsun, suyun altında bir sürü abuzlu şeyler keşfiliyorsun, köpek balığına yumruk atabiliyorsun, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> saçma saçlı şeyler yapabileceğin bir sürü şey var, umrda. İşte git sürpriz klavidan, git sürprizlerle takılı, takıl. sonra işte üst başa al söyleri yani, paranı harcayacağın bir sürü şey var zaten, para kazan giriyorsun yolda geçen e, giden işte şeyleri yakalıyorsun. Adını söyle. Banka, kamyonlarını yakalıyorsun. Mesela onları soyun. Falan. Zengin oluyorsun <gülüyor> Hatta şey yapabiliyorsun yani artık internet üzerinden stock exchange falan ondan borsa var. <gülüyor> Borsada mesela e, şey işte kağıtlarla oynuyorsun. para yatırıyorsun. Para şey yapıyorsun. Aynen işte bankanın şeyini almışsın. E... Borsada kağıdını almışsın. İşte tam böyle herifin şeyini çal diğer bankanın mesela şeyini müthimale çalarsan parasını. Ondan diğer bankanın stoğu artıyor. Böyle abuk etkileyebiliyorsun yani. yani kendi yaptığın şeylerle. Mesela mesela şey var işte, yine spoiler olacak ama oyunda life in diye bir şey var, tamam mı? Ee, bu işte Facebook'un şey versiyonu, Grand Theft Auto versiyonu. Ee, şey, bir görev var işte. Gidiyorsun onların ofisine sızıyorsun. Ee, sonra işte ofiste şey, adamın yeni bir prototip duyuracak cep telefonu. Cep telefonun içine bir şey koyuyorsun, tamam mı? Ee, sonra böyle koyuyorsun, böyle çıkıyorsun oradan. Ee, sonra işte gidiyorsun eve, adam o, o gün zaten CEO'su işte, yayınlayacak işte, canlı yayında böyle. Gidiyorsun evde seyrediyorsun, tamam mı? Ondan sonra şey var. Tam böyle işte konuşuyor. Yani zaten bütün her şey, seyip laf sokma üzerine kuruluğu olduğu için İşte herkesin şeylerine hesabını ele geçirdik. Bütün herkesin bilgilerine sahibiz. <gülüyor> Ve insanlar bunu vermekten çok mutlular falan falan diye böyle işte hani Facebook boks atarak konuşuyor. Ve şimdi yeni protetimizi duyuracağız falan diye. Cep telefonunu çıkarıyor. Sen orası arıyorsun herif. <gülüyor> Aa dur bir dakika. Beni beni arıyormuş falan diye böyle. Yalnız yanıtlayıp böyle kolay getir. Alo diyor. Vuf patlıyor. Herifin kafa uçuyor böyle. Yalnız canlı yanında ölüyor. Ertesi hemen anında şey stock exchange'e giriyorsun. Life inmeydim. Şeyler tabana yapmış. Şey vurmuş tabana ağızları... <gülüyor> Böyle abuksuk şey var. Oradan da mesela sana o işi verilip para kazanıyor. Anladın mı? <gülüyor> Öyle sağlık şey yapıyorsun. Saçma sağlık şeyler. yani. Mini oyunlar var bir sürü. Zaten içerisinde mini oyun dolu. Esin arabayı çalabiliyorsun. Esin arabaları geliştiriyorsun. Yani bilmiyorum. Ben e, hani çok büyük bir Grand Theft Auto'cu değilim. Zaten oynamadım çoğu oyununu. E, bilmiyorum. E, benim çok e, sevdiğim bir tarz değil. Yani o kafaya hiçbir zaman giremedim. Ben daha çok Tiyabla Uçku'ya. Ha yani. Ama ya bu, bunda hakikaten bir kafaya girmen lazım. Çünkü yapılabilecek böyle abuksuk bir şey var. Ama onu böyle serin ve hayal gücüne kalmış yani. Hani e, ben de mesela böyle çok fazla bir şey bulamıyorum aslında ama internete bir giriyorsun bakıyorsun insanlar abuk subuk şeyler bulup yapıyorlar. Yani işte böyle çok kaçırıyor ama. mesela gördük ya. ha mesela rampa varmış mesela. Sen görün onda Ben hiç görmedim onu. Oradaki rampana atlayış yapabiliyorsun mesela. yani Hani oyunun içerisi hakikaten çok dolu. E, ama böyle çok yüzeysel oynarsan çok bir şey bulamıyorsun. İşte normal hikayeyi yapabildin. E, ama o hikayeyi yapmanın yanı sıra hakikaten inanılmaz şeyler var. yapabileceğin e işte tenis oynayabiliyorsun gidip tenis oyna Ondan sonra işte golf oyna Hani böyle mı? Paranla bir sürü şey yapabileceği, para kazanıp iş var hakikaten. İşte mesela ben geçen bisiklet kullandım. Ee, bisiklet yarışı yapabiliyorsun veya işte sahilde bisiklete binebiliyorsun falan. Bisiklete binmek çok eğlenceli. Ee, yani böyle bildiğin hakikaten bisiklet şeyi kullanıyorsun ve o tarz şeyler he, şey eklemişler. Bisiklet kullanıyorsun ya. Bisiklet kullanmak mesela e senin staminanı artırıyor. Karakterlerin böyle özellikleri var. O karakter özelliklerini arttırabiliyorsun. İşte gidiyorsun mesela shooting range var. Atış poligonuna gidiyorsun. Orada sinallara atış yapıyorsun. O sinallara yaptığın atış senin işte şeyini artırıyor. E atış, shooting'ine gelir. Ya araba kullanmak, arabanı geliştiriyor. işte gidip dağa tırmanıp dağdan atlamak başka bir şeyin geliştiriyor falan. Böyle spor yaptığın aktiviteler mesela seni geliştiriyor işte. Yani zaten böyle şişmanlayabiliyorsun, zayıflayabiliyorsun falan muhabbeti var. Onlar yok galiba. Yani şişmanlama diye bir şey yok da, ee, daha çok işte işte yüzersen sisteminden artıyor. Bilmem ne olursa şey yani çok şu spor yapmazsan galiba kilo oluyorsun hmm. falan, falan gibi Öyle çok şey Çünkü <gülüyor> doğrusu gidip yemek yemiyorsun zaten yani. yani çok ihtiyacın olsa artırmak için yemek yiyorsun. Yani çok junk food yendiğinde kilo yok, artıyor öyle bir şey. falan. Ya yani öyle zaten duymuştum siz oyunda şey eksik yani... Ee... Hani herkes böyle 10 bastı oynar. 10 e, üzerine 10 verdi. Ama mesela hala istediğin binaya giremiyorsun. Anladım. Yani mesela böyle bir tane kocaman göktenen var diyelim. Uzaktan gökdelene giriyorsun. Vay çok tarzı. Ama hani belki görev olmadığı sürece gidin bir kapısı yoktu. Resmen kapı. İşte, i̇çeriye giremiyorsun. Bazı binanın içine giriyorsun, bazına giremiyorsun. Her gün her binaya gireyim yani. Niye giremiyorum zaten? Hani madem oyun yapsın girelim, takılalım saçma sapan Biraz böyle görev bağlantılı o işleri yapıyorsun. Mesela işte ben kuyruğu soyacaktım. Kuyruğu soymak için mesela işte şey yapıyorsun. Bir yerlere tırmandım falan. Adamın yukarıdan şey yerine baktım. Üst taraftan gelebilmiş çatan diye baktım. Aa, fotoğraf çekiyorsun. Abi, şey onları getirmişler. Şey seçebiliyorsun kendine. Ekip seçebiliyorsun. Yani şu ekip de çalış. şunu adam da çalışacağım. Bu adam da çalışacağım diyorsun. Mesela onların böyle aldıkları yüz değer var. Onlar ile level seni beraber. Ben biraz onları getirmişler. Benim gibi hikaye biraz daha eğlenceli işte hale gelmiş. Hani, Tabi animasyonlar, ışıklandırmalar falan yani şu andaki konsollar için hakikaten gayet iyi. Yani en iyisi yani gör görebilecek. Böyle bir böyle bir oyun için düşünürsen. Ucu açık bir oyun için sen düşünürsen. Bayağı güzel. Otur yani izle. bütün hani, dünyayı ne ol dediğim Hakikaten ışıklandırmalar ve işte deniz metosu su mesela çok güzel. O kadar güzel bir şey Dalgalar falan böyle şey bir tane şey alıp ee, ski alıp böyle dalgaların üzerinden hopla gitmek çok keyifli oluyor. Yani <gülüyor> mesela bir tane şey motor alıp neler ona sürat motor oldu alınan böyle gitmek. Çok eğlenceli dalgalar. Çünkü gerçek mesela rüzgar var. Şeyin, yat alırsa yatın rüzgarını böyle görüyorsun. Sallanıyor şeyler falan. Hava şeyde değişiyor. Yağmur falan bayağı iyi şu anda. Animasyon. Ana karakter animasyonları artık hani bu nesli için bayağı iyi şeyler diye düşünürüm Çünkü bir önceki oyuna göre de bayağı iyi. Bilmiyorum bayağı hani oynaması hakikaten keyifli oluyor. Ama e, bir yandan da böyle için için şey diyorsun hani şimdi son dakika yeni eski yani son dakika bu nesle çıkardığın oyunu niye yeni nesle çıkarmadın? diye düşünün. Çıkartırlar yani. ya. ya. Bir ihtimalle gelecektir. <gülüyor> Çünkü hani videolardan falan da daha önce çıkmadan önce gösterdiği videolarla aslında oyun arasında çok fark var. Yani bir de PC versiyonunu görmek lazım. ha yani. işte PC versiyonuyla beraber büyük ihtimalle işte PlayStation 4 ve Xbox One'da çıkarırlar oyunu. Çünkü aynı zamanda şöyle bir şey var. GTA Online mesela çok önemli. İşte Hı -hı. online kısmı ve hani 16 kişine abi koca şehir koyuyorsun. 16 kişiyle mi oynayacaksın? Yani? Ama tabii şöyle bir şey var. Yani sen bütün karakterlerin gangster tamam mı? Hani sen bir şehri tamamıyla açık yapıp istediğin kadar e, adamın girebileceği şekli yaparsan o sonucuyu. Ama şöyle bir şey var. Karakter yaratırken e, yani karakter yaratma ekranı var. Karakter yaratma ekranında şöyle bir şey yapmışlar. O da eğlenceli. E, tipini yaratmanın şöyle. Senin e, büyük baba büyük anneni seçiyorsun. Tamam <gülüyor> mı? Sonra oradan babanla annen şey babanı buluyorsun. Babanla anne anneni seçiyorsun. İşte ya babanı ne anne seçerken anneni seçiyorsun falan. Aası ve iki tarafın da anne babasını seçiyorsun yani hani. Sonra oradan bir çıkıyor sana, surat çıkıyor. Ondan sonra aşağıda şey seçebiliyorsun. İşte ben anneme daha çok çekmişim, babama daha çok çekmişim <gülüyor> seçebiliyorsun falan. Böyle yaratıyorsun karakteri. Tamam hani randomdan çok böyle yapmış. Hani çok fazla böyle ağzı yüzüyle oynayamıyorsun ama aslında böyle bir şey yapmışlar. O ve çok komik oluyor yani böyle. Ben babamı çektim, annemi çektim falan ben yapıyorsun böyle. Ki i̇şte mesela annen zenci, babam beyaz falan oluyor. Abuk kusuk şey yapıyorsun. Artı ondan sonra da karakterini geliştir e, yani özelliklerini belirlerken şey yapmış. E, i̇şte uyuma var, party var. parti ne kadar çok parti yapıyorsun. Ne kadar illegal work yap şey, iş yapıyorsun, yasal olmaya. Ne kadar yasal iş yapıyorsun. E, spor var, işte ne kadar spor yapıyorsun. Aa, oturuyorsun, köz oturma var işte. Şeyde. E, bir de ne vardı? Uyumayı söyledim. Bir de bir şey daha vardı. Ben ama onlara saat veriyorsun, tamam mı? Mesela ben işte 9 saat uyuyorum. 9 saat uyuyunca e, işte tipinde ona göre değişiyor. Tamam mı? başın hmm. değişiyor böyle. Mesela çok fazla illegal work yapıyorsa mesela böyle suratında böyle yaralar falan var çıkıyor. Aa. Sonra böyle böyle pis bir yeri tipine ürünüyorsun. İşte çok legal work de böyle bir takım hemsef haline öyle giriyorsun falan. Aa. İşte ha, aile şey var. Ailene önem veriyor musun kısmı var. Tamam mı? İşte böyle aileyle çok vakit geçiriyorsan biraz daha böyle aile babası moduna giriyorsun. İşte partying çok fazla ise işte böyle party yapan zengin tiplerine bürünüyorsun falan. Ondan böyle şekil değiştiriyor sana. Öyle bir geyik yapmışlar. Bir de aynı zamanda onların senin şeyine etkisi var. İşte çok çok fazla illegal work de yapıyorsan ve işte partying yapıyorsan mesela partying yapanın staminası düşüyor. Şimdi çok yoruluyorsun hmm. ya az uyuyorsun mesela diyelim. E illegal work yapanın shootingi artıyor. İşte ee, drivingi artıyor falan. özellikle. O tarz böyle özellikle ona göre yansıtmışlar. Ona göre bir karakter yapıyorsun mesela. O yüzden hani bütün karakterle aynı olmuyor yani. Senin shootingin farklıdır benim shootingin farklıdır. Ben daha iyi sürüş yapıyorumdur. Sen daha kötü sürüş yapıyorsundur ama ne bileyim stamina'n daha fazla. Daha az koşuyorsun falan filan gibi. Anladım. Öyle bir şey yapmış. O yüzden <gülüyor> herkes aslında eli silahlı gezen manyak değil de genelde. Ama yani sonuçta oraya geçiyorlar. Girip de yapacağın şeyler belli tam yani. yani banka soyacaksın işte şey gideceksin fahişe döveceksin ha. polis ama şöyle şey bir şey var anasını ekip yani bir başkalarıyla oturup bisiklet yarışı da koyuyorsun yani sadece <gülüyor> sıra şiddete başlaman gerekmiyor ya yani hadi hadi bir bisikletle kapışalım deyip bisikletle de kapışabiliyorsun yani veya işte anasını jet de kapışabiliyorsun veya saçma sakar şeyler yapıyorsun yani sana kalmıyor uçak da kapıştırabilirsin yani mı? Hani çünkü jet çünkü uç, savaş uçağı da çalabiliyorsun normal uçak da var yani onunla da kapıştırabilirsin mesela flying'in de artıyor çünkü diye bir şeyde ya Aslında sana kalmış şimdi, GTA online ya da ne bok yiyeceğin. Yani tamam böyle çok basit bir şekilde çekip silahları ancak genç savaşı da yapabilirsin. Ee, ama işte uçakları havada da kapıcı <gülüyor> çarptırırız. Sana kalmış. Şimdi Grand Theft Auto'yu bir kenara bırakırsak e, Diablo konsola Diablo geldi. Diablo çıktı konsola. Evet. Ben işte demosunu bugün baktı birazcık. Evet. Demosunu oynadık. Ee, orijinal oyunu almadık. Zaten PC'de aldık diye bir daha oturup da Orijinal oyunu 60 dolar vermedim yani. Konsolda oynayacağım diye. Ee, o yüzden demosunu oynayayım dedim. Şimdi konsol arayüzü bence fena olmamış. Yani hani konsola oturtabildikleri kadar oturmuşlar gibi geliyor. Kontrolleri gayet iyi oturtmuşlar bence. Ee, hem konsolda olabileceği kadar hızlı. Yani tak tak hemen e, yerdeki şeyi çarptığı üzerine giyebiliyorsun. Hemen ne olduğuna bakabiliyorsun. İstersen şeyden tak tak tak değiştirip elindekileri görüp ondan sonra oradan hemen birinin yenisini giyebiliyorsun falan. Ee, biraz da kontrol anlamında düşünürsen e, şey yapmamışlar. Zorlaştırmamışlar işi. Evet. Ama şey tabii e, illa ki PC'deki o envanteri rahatlığını şuynu buyunu vermiyor. Yani çünkü, en azından inventory dizmekle uğraşmıyorsun. <gülüyor> envanteri dizmekle uğraşmıyorsun ama yani bir şey bakmak için çünkü mesela kategorilere bölüp gösteriyor mesela envanterini. Evet. Yani ayakkabı ayakkabıyı evet, de, çünkü lazım. öyle evet. gösteriyor. Yani bütün envanteri açtığı açıp mouse'u üstünden geçirip bu neymiş, şu neymiş falan. Yani bir evet. item'in özelliğini görmek için sen işte inventory'ye gir, ondan sonra oradan ayakkabıyı seç, ondan sonra o A'yla Plotlara dön ha. ondan sonra X'e baş şey açılsın. Ne olduğuna bakıyorsun. Ne olduğuna bak. Hani oralar hani zaten şey kadar kolay değil. E, değil tabi ama yani konsol en iyi adapt yani, edebilecekleri şekli adaptasyonu bu düşünürsen daha, fena değil. daha saçma saç şeyler de oluyor çünkü. Bu yine hani daha tık tık hemen bakabiliyorsun aslında yani. konsoldaki tuşların da yet az olduğunu sen şeye göre. Çünkü elimin altında belli tuşlar var ya yani. ne yapacağım ki. Ya yani şey kontrolü işte benim sinirimi bozdu şey targeting olayı. Mesela hani normalde klavyede de basıp da bir sonraki düşmana geçerken. Ya bunda targeting olması lazım. Ben gördüm ama ya, nerede var, bilmiyorum. ben de çözemedim nerede. Ee, bir. ikincisi şey e, hani range oynamayı seviyorum ya mesela. Evet. Barbar bar oynamayı seviyorsun. Barbar. Bar, bodos. Hani şimdi. zaten bodos zaman yanındaki vuruyor evet. vurup duruyorsun. Ama range sen bir adamı seçip ona evet. mesela vurman i̇şte gerekiyor. İşte target lock vardı ben hatırlıyorum ama. Target lock'ı ben hatırlıyorum. Çözemedim ama şey mesela. Ben şey oynarken wizard oynarken. Lazer olayı Evet, o benim çok hoşuma gidiyordu. Ben tarayabiliyordum Cyclops gibi tamam mı? Evet. Şimdi buradaki kontrollü onu yapamıyorsun. Yani çünkü çok saçma sapan yerlere gidiyor tamam mı? Evet. Hani onlar dışında fena değil. Yani ee, ben, ben, ben akıcı şey, şey e, sen söyle hani oynama kısmı gayet akıcı şekilde oynanıyor yani. e, gidiyorsun çat çat çat klasik diablo gibi falan. oynuyorsun yani. bir de e, dodge opsiyonu var işte o onu o yeni gelmiş herhalde ben çünkü ben PC'de hatırlamıyorum sanki vardı diye hatırlıyorum ya PC'de özellik olarak var sanki yani böyle dash yapıyorsun falan mesela barbara da dash vardı böyle bir aradım kaçıyor muydu ne yapıyordu ama o olay ilginç olmuş ya yani onu onu ben sanki konsola getirmişler gibi geldi çünkü hani böyle geriye sağa kaç sola kaç oraya kaç buraya kaç yapabiliyorsun yani hani adam çekmek anlamında. Ben PC'de hatırlamıyorum bunu hakikaten. Ee, bir de hani gidip quest alma vesaireler biraz. Hani tabii konsol olması dolayısıyla biraz garip el bana. Giriyorum basıyorum. Konuşuyor. Her klasik şey işte. Ne bileyim. E, direkt nereye gideceğimi bir şaşırdım mesela köye geri döndüğümüz zaman. Tristram. Ha, niye kafada konuşan soru işaret çıkıyor işte. şey Ünlem çıkıyor. Ünleme gidiyorsun. Hayır şimdi ünleme gidiyorsun da mesela şey e, şey alışmışız ya biz e, haritayı full açıp arkada ha. oynamaya gittiğin zaman o haritayı görüyorsun ama burada harita çok küçük. Haritayı ama açabiliyorsun oyunu. Yani, yani şeye basıyorsun back tuşuna ne basıyorsun harita çat açılıyor. Artı haritanın özellikler de var. Haritayı bir şekilde anlım kesen dediğin gibi yapabiliyorsun. Yani şeffaf yapıp harikada hmm. görme alınıyorsun. Onu galiba yapabiliyorsun. Ben yapmadım. Yani onlara biraz. O tarz biraz... şeyler var yani. Birkaç böyle özellikler var e, oynanışıyla ilgili. Alışamadım. Ama yani, Ama yani şey şimdi çok kolay işte aç ondan sonra dört kişi evde otur oyna yani. Evet. Dört kumandan varsa çat diye giriyorsun zaten. Ha bir Aa, o, o mesela bir bakıma hoşuma gitti. Bir bakıma da hoşuma gitmedi. drop, çünkü in, drop out yani. Tık tık, tık, tık, tık. Şey, e, çünkü hani bir Golden Axe mantığı hani aynı ekranı paylaştığın için bir taraf sağa giderken bir taraf sola gidemiyor olayı var. Sağa giderken sola. Allah Allah. Yani, o hem güzel hem kötü. Yani seni aynı e, ekranda olmaya zorluyor bir yandan. Bir yandan da işte hani farklı farklı şeyler yapamıyorsun. Hani sen sağdan gitsen ben soldan gideyim ortada buluşuruz diye yapamıyorsun. Ha, onu Ama ekran da böse çekin ekran Ekranı çok çekin yani, Olmaz o. Evet. Ama tabi PC'de oynayınca herkesin kendi ekranı olduğu için. Gid online oynuyorsun Leyla PC'de. Evet. E tamam bunda da online oynarsan herkesin kendi ekranı olacak. Illaki. Ya yani bu şu an biz tek şey konsol üzerinden ben diyorum 4 kişiye kadar. Yoksa bunu online 4 kişi açıyorsun işte. Açarsın da mis gibi chat'ine Xbox'ta. Ee, öyle yok. Skull Xbox eşleşme basacaksın. gireceksin çete. Grubu kuracaksın. Tak oyuna gireceksin. Tıtık oynayacaksın görevleri. Ama şimdi kim tekrar kasacak onu şeye kadar ya. Ya işte bunda yani konsol versiyonuna beraber işte bu PC'de de auction house kaldırdılar ya. Şimdi çünkü konsolda mesela artık iyi şeyler düşüyor. Çünkü auction house yok. gidip yerden al gibi oksiyon yok yani parasını verip. O yüzden artık malzeme düşüyor. Malzeme düştüğü için hani belki oynanabilir. Hani online kısmı da işte konsolda online belki yani o konsolcular için en azından daha kolay. Hemen girecek oynayacak çatacaktır. hem arkadaşıyla oynayacak hem arkadaş grubuyla online'e girecek. Pataküt'e birbirine girecek falan filan. Biraz daha erişimi kolay olduğu için insanlar hani oyna... en azından konsolcular bence oynarlar. Hadi biz bir kere bitirdik oynamayız bir daha ama ee, yani ne? ben sırf meraktan hani böyle hakikaten item düşecek miyim? Set yapacak mıyım? Yani o eski usul Diablo 2 şey, ee, sonra mağazal ...bantımda bir oyunu yaşatacaksa bana... ...belli ya Bir daha oturup oynayabilirim. Ama 60 dolar vermem. 30 doların yer. Öyle alır oynarım. Yani. <gülüyor> yani ben herhalde... ...ben bir kere PC'de verdim parasını arkadaş İşte bir kere verdik PC'de parasını. o skin Yani ben PC'de bu oyunu yeniden açacaksam... ...hani yeni karakterler geldikten sonra... expansion, geldi, gerçi expansion gelirse... ...expansiyon da sike para verip... ...evet Expansiyon da paralı olacak yani. Ne Almayacağız. Diyeyim. Yani... Netice buna geliyor. Abi. Onu PC'de oynamam abi daha. PC'de oynayacağımı oturum Xbox'u oynarım çünkü Xbox'ta arkadaşlarım var. Oturum onlarla oynarım yani. yani bilmiyorum yani e, Diablo 3'ü bir daha açar mıyım, açmaz mıyım. Zaten 60 miyim? level'da olmadı belki öyle duruyor. 50'lerde 50 50 falan duruyor. Ondan sonra işte paragonlar falan. Aha, ben... hiç... Aynı şey bir daha bir daha oynuyorum. Aynen. Ben ondan çok sıkıldım yani. Yeni karakter gelse bile yeni et gelmedikten sonra ben bir daha o oyunu açmam. Ha. İşte item çıkarsa belki açarsın ama. Yok abi yani item çıksa çıksa da açmam. Yani niye böyle set yapacaksın? Aynı yerde set yapmak istemiyor arkadaşım ama eskiden de öyleydi ki millet set yapacağım diye oynuyorduk patır patır. Evet yani yani yeşili düşüyordu o yeşil bu düştü ondan sonra donu düştü yeşilin şimdi atletini bulmam lazım Ne geziyordun yani. Aynen ama yani artık yani o kadar zaman ayıramam. O kadar ayıramam, vaktim yoktur. zaman ayıramam. E doğru Yani o kadar grinding yapmaya da halim kalmadı. He, yani. Tamam mı? İşte böyle barbar bar açıp böyle ağzına ağzına vurup rahatlayın yani. <gülüyor> böyle diyor böyle. Yani onu yapmak istiyorsan gidersin şeyi açarsın evet. e, One Piece açarsın dalarsın böyle 500 bin ama tane şey şekil. Ya orası değil mi olmuyor? Odun mu böyle? Ama böyle yani. yani mouse tık tık tık tık. Onda da A tuşunu bozacağım böyle He. X Park'ta. A tuşu patlayacak sonunda. Fena değil ama ben sevdim. Fener yani fener grafiksel değil. anlamda yani işte neredeyse PC kadar sonra iyi. Atmosferi en azından veriyor. Çok böyle çirkin değil. Biraz karakter işte temiz görünüyor. Evet. evet. Biraz karakter de. Şey yani kır, kırıklı evet. gibi böyle tam şey yok. Ee, ama yani fena değil. Bence etkisini veriyor. Sesler, mesler, uğuruz burada her şey fener. orada yani. Müzikler. Hani yani, konus Yani hayatında daha ne kadar Dekart Ha, kurtar, yani. <gülüyor> <gülüyor> kurtar Kurtar bitmedi yani herif. Konsol diyorsan, diğer ya yani PC'de evet. oynamamışsan, evet. mutlaka alıp oynamaları oynanması gereken bir oyun olmuş. Ama ya yani PC'de oynadıysan bir daha oynamasın. Evet. Beklediğimiz oyun var mı şu anda Benim beklediğim oyun var. Plus işte şu işte Beyond bekliyorum. Beyond evet. Two Souls. Bir film gibi ya bu. Evet evet. Onu bekliyorum. Ee, oynuyor, artı şey bekliyorum. Dragon's Crown diye Marta seçin işte. On Ekim'de çıkacak. O da bir psikopat bir oyun. Dragon's Crown şey değil mi? O iki boyutlu. Evet. evet i̇şte fall. o. He, o işte onu bekliyorum. On dışında Titan çok fall. Titanfall Marta. Xbox One. Mart'ta. Marta. Xbox 360'de çıkacak ama. Yani Battlefield 4'ün betasını indirdim oynayayım dedim. Hı hı. Abi yani grafikler çamur gibi geliyor şu anda. <gülüyor> hani. Abi zaten PC'de e, bir arkadaş oynadı. Ha yani kaldırmıyor diyor PC yani. tabii canım ama PC'deki tam PC PC'deki tam çünkü. Bir de bunun da işte e, şey Battlefield 3 olan da şey vardı. Oyuncu yüklüyordun harddiske artı üstünde HD pack diye bir şey vardı. HD texture'ları yüklüyordun tamam mı? E, ekstra yer kaplıyordu onlar. İşte o zaman böyle daha hani oyun güzel gözüküyordu konsolda da. Şimdi bu beta'da tabii HD pack de yok. O yüzden böyle iyice ne, kötü gözüküyor e, görüntüler. Ve hani böyle draw distance falan hiçbir şey yok yani böyle. Kötü. Oyun çok iyi aslında bu arada. oyun dinamikleri falan bayağı güzel. işte silahlar işte yeni birkaç bir şey eklemişler. Onlar güzel. Mesela işte öldükten sonra spawn respawn olacağın zaman, tekrar doğacağın zaman seçtiğin karakteri, yanında böyle ekran var ufak. Hı hı. O ekranda seçtiğin karakterin o sırada oynadığı oyunu görebiliyorsun. Nerede olduğunu falan yani böyle adamın hı. gözünden gösteriyor yani. Tamam mı? Mesela hani adam düşman görüyorsa o sırada hani onu da görüyorsun. Aha düşmanın içine düşeceğim diye anlıyoruz. Çünkü diğer türlü böyle diye çıkıyor ya. Yanında düşman çıkıyor Nasıl yani? Hani, hı hı. hani o sırada çalışmadaymış madem bir yerse herif. Sen yanına çıktı mı ölüyorsun bazen böyle. Saçmalık oluyor. Bunun en görüyorsun falan dilimin Öyle bir şey koymuşlar. Ee, daha güzel yani silah şeyleri falan işte her zaman kim zaten iyi. İşte daha böyle efektler falan var. İşte bina yıkılıyor. Bilmem ne olursa Ama e, Battlefield yani her zaman de Bakalım yeni, yeni konsol ama ben yani sırf herhalde giderim onu. Yeni nesil konsol da alırım. Yani. Artık bu saatten sonra Battlefield'ı oturup Xbox'ta oynamam yani. Xbox'da peki hani e, şey uzmanı olarak. Konsol uzmanı olarak. Evet. <gülüyor> Xbox One mı? Playstation 4 mi? Abi bunu uzmanlara bile cevap veremiyor. Nor <gülüyor> Norveçli uzmanlara <gülüyor> Bilim alanları bile cevap veremedi. Yani bu, bunu bilmiyorum ki. Çıksın göreceğiz. Çıksın göreceğiz diyorsun. Yani şu ana evet. kadarki potansiyel çıkacak olan oyunlara vesaireye baktığın zaman sen hangisini alacaksın? Onu diyeyim. Vallahi Titanfall için Xbox One alacağız mecburen. Şeyde. Mart'ta ama. Ondan önce e, yani şu anda şey oyun yok ki. Böyle hani ekskluziv işte bu konsolu aldıracak bana bir oyun dediğim bir oyun yok. E, bakna çıkış oyunları içerisinde. Battlefield 4 oynamak istiyoruz. Hı hı. Online olarak. Onu da yani arkadaş grubu ne alırsa 10 alacaksın. Çünkü online 10 oynayacaksın. İşte Xbox One'a gidiyor aslında herkes neli Ama daha pahalı olduğu falan için bir de böyle işte ne olacak oynayabilecek misin? İnternet özellikle falan biraz daha şey var ee, PlayStation 4 o yüzden diyoruz. Hem işte Türkiye'de çıkacak yasal olarak şey olarak. Ondan sonra alabileceksin falan filan. Ama PlayStation 4'ün de PlayStation 3'ten gelen altyapısına güvenmiyoruz şu anda. O yüzden çıksın bekleyelim diyorlar yani. yani. Çıksın bir görelim bakalım altyapısı iyi mi? Xbox'ın, ee, Xbox 360'un Xbox sunduğu kalitede bir şey sunabilecek mi? Ee, oyn online oynanış deneyimi sunabilecek mi? çünkü işte orada ben rahatlıkla hemen chat yapıyorum bindemle yapıyorum her şeyi yapıyorum ama playlist'te şu işte yok biliyorsun sessiz chat yok bindemle yok. Onlara bakalım çözdüler mi o sorunları? Dedek hemen oyuna rahatta girebilecek bir bindemle Burada bir sürü şey var böyle. Onlara göre eğer onları zaten çok yapamıyorsak hala 4'e o zaman bana kayacağız. O zaman bana gideceğiz yine mekan. Çünkü alışız yani alışmışsın Diyorsun. Online kısmını bu etkiler. Çünkü görüldüğü kadarıyla konsolda artık single deneyimini değil online deneyimin olduğu bir yer alıyor. İki aynen. tane önemli oyun çıkıyor işte biri Destiny biri Titanfall. Ama şimdi şöyle bir şeydi e, hani cross platform olayında cross -platform PlayStation, Playstation yok ama. E, Playstation çok daha italı ya yani bilgisayarda oynayan insanlarla birlikte oyun oynayabileceksin falan filan olayları yani aslında Playstation 4 aldığınız zaman Playstation 4 sahibi olmayan insanlarla da oynayabileceksin. Olayı var. Ama o çok böyle belli başlı oyunlarda geçer yani öyle ha su duydukları bir oyun yok şu anda konsol şey için. Yani Xbox tarafında da yok. Yani o çok, çok da dert değil. Yok. Ben öyle bir şey dert etmiyorum mesela. Yani ben zaten arkadaşlarım oynuyorum. Zaten Xbox One'da veya PlayStation 4'te oynayacağın insan zaten gırla insan var. Banana PC'deki herifle oynamış oynamış. Bende PC var. Bana git al. Adama var. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir tane al bir tane konsol oyna. Oğlum televizyonum yok. Benim konsol almam demem demek ev almam demek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle güzel mi? Yapabileceğin bir şey yok yani. Ee... yani i̇ki dakikada silden attın beni. Biz Destiny oynayacağız. <gülüyor> Sen de Destiny'le bakarsın çizersin. Kendi Destiny. Güncel <gülüyor> destini gibi baba gibi oyun geliyor. Titanfall gibi baba oyun geliyor. Ha şu PC'ye de geliyor ama fark etmez. Konsolda patır patır oynayacağım. Sen de Steam'e olsa çıkan oyunları oynar. Kumandayla alırsın böyle. Ne kumandayla oynayacağım oğlum? Keyboard mouse'turken. E belki daha iyi deneyim sunacak. Ben bilmem. Eleyeceğim bir hoşuna gidecek. Aa ti Ya bir tane şey <gülüyor> çizmişler ya. Lore <gülüyor> evet. onu böyle portal yapsın o delikleri. <gülüyor> böyle parmağını sokuyorsun böyle. Gapneedle'ın göğüs kuşlarına eğilecek. <gülüyor> Adem böyle yatıyor ya, ee, dili çıkmış bambaşka, göğüs üstüne eliyor. Hmm, bu yüzden demek ki böyle o, aslında bir tiki tiki tıkling, aslında böyle şey tıklım efekti mi ne var o, aslında? Bunun bu asitle tıklım efekti bu olsaydı yani kavandıyor. Göğüs üstüne eliyor. Ayırın <gülüyor> manyakın. Bu yüzden. Bilmiyorum. Ee, i̇şte göreceğiz. Zaten Kasım sonu çıkıyorlar. Bir şey kalmadı. Ekim zaten bayram mayram tatil derken Ekim bir Kasım'ın 10'unda mı? 12'sinde mi ne? Bir şey çıkıyor. Sanırım PlayStation 4 çıkıyor. 20'si gibi de Xbox One çıkıyor ya da tam terkli. Oyunlar da zaten o dönemde çıkıyorlar. GTA <gülüyor> gelecek böyle şey. Oh. Assassin's Creed. Watch Dogs. Ondan sonra işte Ubisoft böyle dayayacaktım oyunları. E, normal nesil ve yeni nesil diye. Ondan sonra işte zaten FIFA mi falan çıktı. Ne çıkıyor? Call of Duty. Battlefield. Hepsi orada. Ekim sonu. Başlayacak yani. Millet böyle cepleri çıkaracak. <gülüyor> anamızı. Anamızı beğen diye böyle. Paralarla gidecek Fıkır fıkır. Bakalım ne kadar satacak. Satarlar ya. Ubisoft var ya. Dana gibi satacak. Assassin's Creed 4 falan inanılmaz güzel gülüyor. Moşnok söyledi. Bok gibi satacak onu. Zaten Call of Duty zaten satıyor. Böyle işte. Ya. Yeah. Oyun kanalında şu an başlamış. Değil mi? Online'da da bir şey yok. Online'de ne olacak? Online'de da bir şey yok. Guild takip var. Sürekli her hafta yeni. Yine... <gülüyor> abi geçen bir kere dedim oynadım zaten. Onlar da abartmışlar. Abarttılar onlar. İnsan biraz yavaşlar. Sürekli içerik yok. Kime çıkarıyor içeriği anlamadım. Kim ama bunlar. Dövelim bunları. Bilmiyorum yani ben. Böyle oynayan bir ama şey yok. Bayağı... Ölür lan insan. Çıktığından beri bütün içerikte takip eden bir insanın hayatının hakikaten olmaması gerekiyor yani. Öyle içerik çıkıyor. <gülüyor> diye öyle oynaman lazım. Bilmiyorum ben hakikaten yeni içerik. Nerede hiç oynayamadım? Ben daha göre hikayemi bitirmemişim zaten. Bırakma. Ben de hikayemi bitirmedim abi yani işte bilir, hikayeyi bitirmişti. Bizim oyun oynarken anasını Davos 80 olmuştu. Ya ben 80 oldum da hikaye bitmedi. Ortada boş boş geziyordu insanlar. Ya ne yapsak acaba falan diye. Sonra bir çaktılar tabii içeriği. Aslında şimdi elde scroll geliyor. Elde scrollsan bu olacak zaten. Elde olacak, zaten olacak. Elde scroll, konsoyda da gideceğim. PC almak zannede kalmayacağım. Açacağım Xbox sandım PlayStation tesisin dördü mü, orada oynayacağım. Yeni, Bak işte o belki cross platform olabilir. Yeni silikon konsoy alacağım yani diyorsunuz. Alacağız, yapacak bir şey yok. <gülüyor> ya çıkar çıkmaz mı alacaksın? Ne kadar bekleyeceğim? Çıkar çıkmaz alamayacağım, bekleyeceğim. Çıkar çıkmaz dediğim gibi böyle peşinden koşacağım oyun yok. Yani Allah'ım bu oyunu oynamazsam ölürüm falan dediğim bir oyun yok yani. O oyunlar zaten multi platform oyunlar, onları da alırız aciliyeti yok yani. İşte zaten dedim Kasım'da çıkacak. Mart'a kadar alırım. Çok da bekleme hikaye falan. Mart'a kadar alırım. Mart'ta da Titanfall çıkıyor. Orada. O zamana kadar aynı koyabilir. Bir de bunlar patlayacak mı? Yanacak mı? Ondan sonra onları görmüş oluruz. Herkes bir alacak, sıçacak. Aa iklendim. işte ona sırrı konsolun falan filan geyikleri olacak. Onlar bir olsun. Böyle Mart, Nisan o dönemde alırım. Daha, Daha fazla dayanamam. <gülüyor> Daha fazla dayanabileceğimi zannetmiyorum. İh. Ya da alan bir arkadaşım bulacağım. işte gideceğim ona. <gülüyor> abi ne güzelmiş bu Murat'a gidersin. <gülüyor> evet, o, o direkt alacağım deyip duruyor bakalım. Çıktığı yani, anda alacağız falan deyip geziyor ortada ama. Yani alması lazım değil mi zaten? Onun yorumlaması gerekecek. Ama onlar online, gerekecek. O, online oyunlar yapıyor. Onun işi başka şu anda. O, şey değil ki. Konsol incelemesi konsol falan. Konsol değil ki. Yo, sırf PC on, yani free -play, online işine bakıyor onlar. Daha çok konsol yani kendi şeyi gidiyor. <gülüyor> açısından bakıyor konsol oyuna. Onun böyle çok bir şeyi yok. Ama alacağım alacağım deyip duruyor. Bakalım. Altın ona gider. İkisini de mi alır? Yani öyle konuşuyordu en son. <gülüyor> İkisini de alırız. Çıktan da alırız. Kendimizi kandırmayalım biraz böyle <gülüyor> <gülüyor> Biz çünkü hala yani yok Xbox 360'ya devam ederiz falan filan diyorduk çünkü. Ama anlaşıldığı kadarıyla çok da devam edemeydiler. Yani bu görüntülerden. Evet. Hatta zaten yani Diablo 3 oynayacaksam da giderim. Zaten şimdi 4 alalım Diablo 3 ye. O zaman <gülüyor> Xbox'a da 360'ya da yani. Yeni neslini alırım. Artık bundan evet. sonra çıkan her şey yeni nesil Oldum. Eski nesil oldu. Eski oynanma. Böyle işte listo Benim anlatacaklarım bu kadar. Evet. Benim de pek anlatacağım bir şey kalmadı. Evet. Çok boş yani... boşadığımız ya. Anlatacak bir şeyimiz biliyoruz. Hakikaten ha. 3 haftadır iş yapmamışız. Anca bu kadar çıktı. Anca bu kadar çıktı ya. Valla yemin ediyorum içimiz ölmüş. aslında Biz birazcık daha toparlanacağız. Neyse. biraz 3 haftada evet şey olmuşuz derden. İşte siteli miteyle uğraştık. Evet. Bilmiyorum Zaten kaç oldu 2 saattir konuşuyoruz Gerçi evet orası da öyle Yeter ulan Yeter ulan Siz dinleyenler de yorulmuştursunuz Yeter ulan sanat. çok dinlediniz <gülüyor> Yorulmuşsunuzdur ee, evet. O yüzden bence Burada, bu, bitirelim. burada bitirelim. Bitirelim. bitirelim Bir şeyler yiyelim Acıktın mı? Daha yeni yedin mi? Daha nasıl yeni yedin be? Öğlen yedin Oğlum saat 4'te yedik evet. Evet. Saat 8.30 tamam, tamam yeni yedim 4 saat yedim Benim bu rejim şeyinde sürekli hemen geliyor Açım ulan Tamam, tamam, Neyse, e, bugünlük bu kadar. Yeni adresimiz gigstra.com gigstra. Ve gigstra'da da podcastlerimize, haberlerimize devam, devam edeceğiz. Ve yeni sistemimiz <gülüyor> e, hazır olduğunda da yepyeni şeyler, <gülüyor> yepyeni şeyler, link ikonuklarla karşınızda olacağız. Ha bu arada podcast'te ufak ufak konuk almaya başlayacağız. Tamam oh, mıyız? <gülüyor> mesela eee Anne. evet annenin <gülüyor> <alakabiliyoruz. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey düşünüyorum ben. Hani sizin sektörünler <gülüyor> bilmektedir. Tanıdı, tanıdık tanıdık Murat olabilir. Murat olabilir. Evet, Murat yer <gülüyor> çok fark etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Muratla konuşuyoruz zaten evet. arada sırada. Hani muhabbeti geçiyor. Şey <gülüyor> davalım bir gün podcast'te de o da olur so iyi iyi iyi ya, falan olur ya. Ondan sonra Farukla da konuşuyoruz. Tabii oyun değil bu Çeki yani muhakkemesi. <gülüyor> Faruk, Faruk zaten inanılmaz konuşuyor. Evet. Onu böyle verdim mi? O, o kendisi anlatıyor yazarız, zaten. O, o fena yani. Ee, ne bileyim, böyle türlü türlü konular alabiliriz. Tamamdır. Alalım. Varıda e, hani Kafka eski de burada mesaj izin hani bir konut listemiz vardı. Ne oldu? Muhtemelen. <gülüyor> Oldu onlar, Kafka eski. Nerede Onları onlar? Alalım. Adamları ne yaptın? Aptın adamları. Neyse. Gigstrano.com arkadaşlar. Twitterımız şey, #Gigstrater. Tere. Facebookumuz #Gigstra. Yes. Ve bizde #Gigstra artık. Her şeyin ekstrası için #Gigstra. Gigstrano.com. Bay bay.